felsefe Fert, Baha Tevfik, 1910, 1-2 Söz, toplumsal hayatta en önemli esas bireydir. Gerçi bireysel psikolojinin yasaları toplumsal psikolojinin yasalarıyla ucu ucuna örtüşmüyor, bununla beraber yine en esaslı toplumsal ilkeler bireye ve bireyin özelliklerine dayanır. Bireyin terbiyesi ve bireydeki kuvvetin sonucu ulusal egemenliği doğurduğu gibi bireyin ezilmesi ve sönmesi de istibdadı doğurur. Güçlü bireylerden güçlü hükümetler çıkar, buna karşın yoksun ve miskin bireylerden oluşmuş bir toplumsal heyetten de girişimsiz, aciz yöneticiler ortaya çıkar. Memleketimizde var olan toplumsal durumları incelemek istediğim zaman kendi gözlerimin yetmediğini anladım. Ve hızla toplumsal bilimlerde Durkheim'in, toplum biliminde Demolins'in pek büyük bir maharetle hazırlamış oldukları gözlükleri aldım. Bunlarla toplumsal durumlarımıza baktım. Hastalık, toplumsal heyetimizden çok o heyeti oluşturan bireydeydi. Böylece kitabımın birinci kısmını şimdilik görebildiğim bu bireyin hastalıklarına ayırdım. İkinci bölümde memleketimizdeki felsefe akımına ait bir kroki çizdim ve felsefenin kısa bir planını yaptım. Doğu felsefesi diye çıldıranlara anlamlı örnekler gösterdim. Ve nihayet toplumsal durumlara geçerek memleketimizin var olan toplumsal görünüşünden ve özellikle bundan sonra nasıl hareket etmemiz gerekeceğinden söz ettim. Bu da üçüncü bölümdü. Bu gibi önemli sorunlar hakkında böyle küçük bir yapıtın yetersizliği açıktır. Şimdilik eli kalem tutanlarımızı bu hususta tartışmaya özendiriyorum. Çünkü bu tarz yayınların vatan için büyük yararlar ortaya koyacağına şiddetle inanıyorum. Bireyin önemi. Birçok siyasi öğretinin temel ilkesini oluşturan bu konu, bizde henüz layık olduğu kadar açımlanmamıştır. Tarihin ilk uygarlıklarından birini kurmuş olan Yunanlıların felsefesine hızla bir göz atacak olursak, orada birçok öncü düşünürün, bu sorun hakkındaki uzun ve mantıksal mücadelelerini görürüz. Düşünceler ve meseleler filozofu Platon, bireye hiç önem vermemiş, her şeyde, her sorunda, her türlü siyasi ve toplumsal örgütlenmede daima genelliği ve ortaklığı desteklemiştir. Platon bireye verilen önemin yersiz olduğunu söyler ve kamuoyunun bireye saygısı şöyle dursun, bireyi kamuoyu adına fedayı öğretirdi. Bu türden çalışmalarıyla sosyalizmin ilk ustalarından olmak onurunu elde eden bu zat gerek toplumsal öğretisinde, gerek siyasi öğretisinde pek büyük hatalara düşmüş ve her şey genel olmalıdır, hatta gözler hatta kulaklar, hatta eller diyecek kadar aşırılığa kaçmıştır. Tükenmez bir güce sahip olan doğanın, kendi zorbaca yasalarına daima boyun eğmek zorunluluğunda bulunan bireylere ayrı ayrı dağıttığı beceri ve yetileri aynı ortalama düzeye indirgemek, ya da yine bu beceri ve yetiler arasındaki ayrılığın kaldırılmasını ve yok edilmesini istemek, doğaya ve doğallığa karşı durmak hatta onun üstüne çıkmak türünden bir hayal olur. Özellikle zamanının düşüncelerine ve alışkanlıklarına karşı her yönden üstün olmak isteyen Platon gibi bir hekimin böylece aşırılığa kaçtığı bir zamanda bireye önem vermenin aleyhinde bulunarak aşırı olmaya çalışması, bazı konferansçılarımızın burada size siyasetten söz edecek değilim, çünkü siyaset sözleriyle asla siyasetten söz etmeyeceklerini söyledikleri halde daha ilk sözlerinde siyasetin tanım ve niteliğinden dem vurmalarına benziyor. Bireyin gereken önem derecesine ulaşması birçok siyasi örgütlenmenin şiddetle sarsılmalarını gerektirse bile her şey genel olmalıdır, hatta gözler, hatta kulaklar, hatta eller ilkesinin doğuracağı doğa dişiliği gerektirmez. Ellerin ve ayakların genel olmasını destekleyen ve bunun olası olduğunu zanneden hekim, İnsanlar arasındaki maddi ve maddi olmayan farklılığı ve bunun zorunlu sonucu olan düşünce ve huy karşıtlıklarını hiç de anımsamak istememiştir. Bu karşıtlıkları kaldırmak, yani herkesi aynı kuram, aynı inanç noktası etrafında toplamaya çalışmak nasıl düşünsel bir zorbalığın gerçek kaynağını oluşturursa, bireye büyük bir önem vererek herkesin düşünce ve çabasına saygı göstermek ilkesi de gerçek istenç ve özgürlüğün en önemli bir yükselme noktası olur. Aristo, metafizik bakış açısından her ne kadar pek ruhani ve hayali kalmışsa da siyasi bilgilerde Platon'u kat kat geçmiş, bireyin değer ve önemini takdir ederek gerçek özgürlüğün bireylere verilen önem derecesinde gelişeceğini ve düşünce karşıtlıklarının tam bir geçerlilikle ölçülebileceğini söylemiştir. Bugün en aşırı sosyalistler bile onaylarlar ki insanlığın mutluluk ve barışı Platon'un sosyalist ilkelerinden çok Aristo'nun bireyci kuramlarıyla mümkün olabilmektedir. Eğer İsa'nın doğumundan 300 bu kadar yıl önce yerinde olarak yazılan bu bireyci kuramlar hemen toplumsal ve siyasi hayata uygulanmış ve Platon'un arzusu üzere her şeyin, Hatta çocukların bile kamuya ait olması ilkesi az çok benimsenerek hayatın bütün belirtilerine zorba hükümetler eliyle düzenlenmesi ve yönetimi yoluna gidilmemiş olsaydı, bugünkü insanlık derece derece ilerleyerek sonunda ücretli köleliğe geçebilmiş değil, belki gerçek bir özgürlüğün mutlu beşiğinde büyümüş gitmiş olacaktı. İlk çağların bu önemli kuramlarından esinlenerek meselenin bölüm ve ayrıntılarına ilişkin uzun uzadıya düşüncelerini dile getiren yeni filozoflardan şimdilik söz etmeyeceğim. Çünkü geçmişin karanlık derinliklerinden çıkarıldığı halde hiçbir zaman geçmişe bulanmış olduğu iddia edilemeyen bu kuramlar, Esas itibarıyla ta o zamandan günümüze kadar aynı değer ve meziyetini korumuş ve Aristo'ya Organon adlı tanınmış eserini yazdırdığı gibi 19. yüzyıl ustalarından İngiliz Herbert Spencer'a da hükümete karşı birey adıyla kabul edilmiş kitabını yazdırmıştır. Bundan başka özgürlük severliğini ilan eden her hükümet bireyin en büyük bir hakkı olan istenç ve özgürlük ilkesini kabul etmiş ve kendi etki alanı içinde her türlü karşıt düşüncelere ve muhalif öğretilere değer vermiştir. Şu kadar ki, özgürlüğün sınırı bireyin liyakatı ile orantılıdır. Halk, manevi düzeyini yükselterek kendi kendisini sevk ve idare edecek bir olgunluk derecesine ulaşmadıkça aşırı özgürlük, pek zararlı sonuçlar verebilir. Bu sözü bütün uygar ülkelerin siyaset bilimcileri oy birliğiyle onaylıyor. Öncelikle bu ciheti kanıtlayacak birkaç örnek gösterelim, Alman doğa bilimcilerinden ünlü hekim Ernst Haeckel bir kitabında, Yüzyılın gerçekleri halk arasında tamamıyla yayınlanıp genelleşmelidir ki siyasi durumlarda itidal ve sükunet ortaya çıkabilsin, böyle olmadıkça hükümet biçimi ister istibdat olsun ister meşrutiyet, gerçekte hepsi birdir diyor. Montesquieu'nun, her kavim layık olduğu hükümetle, layık olduğu kanunlarla yönetilir sözleri bütün dünyada ünlüdür. Max Nordau önemli bir eserinde, halk hükümete ihtiyacı olduğuna dair nazlanmadıkça onu kendi hususiyetleri arasında bulacak ve bir dakika bile gerçek özgürlüğünü kazanmış olmayacaktır diyor. Bu kesin yargılardan biz şu sonucu çıkarıyoruz, gerçek özgürlük hükümetin biçiminden çok bireyin tahsil ve terbiyesiyle irfan seviyesinin mümkün ölçüde yükselmesiyle mümkündür. Bu temel ilkeler ortaya konulmadıkça ve her türlü noksanımızın, her türlü aczimizin, hatta yoksulluk ve gereksinimlerimizin bile hafifletilmesini ve tedavisini hükümetten bekledikçe özgürlük ve meşrutiyetimizin biçiminde yükselmeyi değil alçalmayı beklememiz gerekir. Muhalif partiler hükümete karşı, ahali aç kalıyor, daha bir fabrika bile açmadığınız feryadıyla halktaki aciz, bağlılık hastalarını ilan edip yayarken, aynı zamanda gerektiği kadar özgürlüğümüze malik olamıyoruz tarzındaki iddialar büyük bir çelişiklik içinde görünüyor. Biz her hareketimizle, her sözümüzle hükümetin üzerimizdeki sonsuz vesayetini onaylar hatta bu vesayetin daha genişleyip kuşatıcı olmasını istedikçe hükümete dolaylı olarak o kadar büyük bir yetki veriyoruz ki, buna karşı bazı işlerin ayrıntılarına ilişkin itirazlarımız, bütün hesaplarımızı ve her türlü sorumluluğu üzerine yüklettiğimiz bir katibimizden on paralık bir masrafın hesabını sormamıza ve ona, sen bizim her işimize karışıyorsun diye çıkışmamıza benziyor. Madem ki onu bütün işlerimize vekil atadık, her şeye karışmak hakkıdır. İşte biz hükümeti hala böyle bir vasi, böyle bir sorunlar çözücüsü varsaydıkça onun koyup ikame edeceği kuralları ve sınırları da hoş görmemiz gerekir. Dünyanın hangi noktasına gidilirse gidilsin, en ilkel, en vahşi kavimlerde bile hükümetin gücünün bireyin ilerlemesiyle ters orantılı olduğu göze çarpar. Eğer böyle olmasaydı kavimlerin durumunda uyum ve itidalden çok kargaşa ve ayaklanmaya tanık olunurdu. İngiltere'de önemli bir siyasi öğreti kurmuş olan Hobbes diyor ki, doğada bir insan diğer bir insana karşı yardımcı ve dost değil adeta bir kurttur. Herkes her şeyi kendisi için istediğinden diğerlerini bu şeylerden mahrum etmeyi düşünür ve her insan böyle düşündüğünden çarpışmalar çıkar. Her kişi bütün diğer kişilere karşı savaşçıdır ve doğal durum çarpışmadır. Acaba kim kazanacak? Kuşkusuz ki gücü çok olan. Bu yengi de pek doğal, pek mantıklı, akla ve doğruya pek yakın bir şeydir, yani makul ve makbuldur. Doğal hukukun en doğrusu ve temellisi işte bu, yani hak kuvvetlinindir. Kuvvetli, zayıfın zararını gerektirebilir. Fakat bu zarar bir haksızlık değildir. Çünkü zayıf için bir hak, bir yasa var olamaz. Olsa bile böyle bir yasayı uygulattırmak zayıfın harcı değil. Neden şikayet ediyorsun? Kendi keyfimden çok senin keyfine mi hizmet edeceğim? Bu seni istediğini gerçekleştirmekten yoksun bırakmak için değil, kendi isteğimi yerine getirmek içindir. Muktedirsen sen de böyle hareket et. İşte en büyük düstur. Hobbes'un bu düşünceleri böyle hareket etmemizi tavsiye ettiği için değil, Böyle harekete doğal olarak mecbur olduğumuzu göstermek için değerlidir. İşte, yaratılış olarak bu kadar fırsatçı, bu kadar çıkar düşkünü olan insanlar ancak terbiye, bilim, uygarlık düzeyidir ki teskin ve tadil ediyor ve gerçek çıkarın fırsatçılıktan ve mücadeleden çok barış ve sükunette olduğunu öğretiyor. Böylece yapılan kanunlar, yani toplumsal bağlar bu sükuneti sağladığı halde makbul, aksi halde saçmadır. Şimdi kendi toplumsal koşullarımıza bakalım. Geniş özgürlüğün bizdeki yansımalarını ve bu ilkeye dayanarak düzenlenen gayet sıkı yasaları göz önüne alalım ve bilelim ki bunların düzenlenmesine sebep hükümetteki istibdat eğilimi değil henüz bireyde hükmünü gerçekleştiren özgürlük anlayışının olmamasıdır. Hükümetin etkinliği bireye nasıl dayanır? Son günlerin gereksiz ve anlamsız nakaratlarından biri de hükümetin etkinliği meselesidir. Etkin ve güçlü bir hükümete gereksinimimiz olduğunu söyleyenler, ve bu sözleri akıl ve mantıkla muhakemesine razı olamayacakları eylemlere siper edinenler, henüz iddialarını takviye ve ispat edemediler. İstanbul'da hiçbir gazete kalmadı ki, yüzeysel bir biçimde hükümetin etkinliğinden bahsetmemiş olsun. Bir zamanlar en sıkı muhalefet gazeteleri bile etkin ve güçlü bir hükümetin gerekliliği iddiasına karşı boyun eğiyorlar. En hafif bir eleştiri sözcüğünün telaffuzundan çekiniyorlardı. Bugün kendi kendime soruyorum, etkin bir hükümetin kullanılış yeri neresidir? Böyle bir hükümetin etkinlik ve gücü kimler üzerinde gerçekleşecektir? Uyruklar üzerinde mi? Yabancılar yani dış düşmanlarımız üzerinde mi? Bunları birer birer inceleyelim, uyruklar üzerinde etkinliği gerçekleştirebilmek için ne gerekiyor? Öncelikle uyruklardan yani ulustan güçlü olmak gerekiyor ki, buna ulusun egemenliğini hükümetin egemenliğine çevirmek denir. Abdülhamid bunu, bu etkinlik ve güç politikasını pek iyi oluşturmuş ve ulusun yalnız egemenliğini değil, en basit ve tarafsız istek ve istençlerini öldürmüştür. Bunun için başvurduğu araçlar göz önüne alınırsa şimdiki gibi güçlü bir çoğunluğa ulaşmak hevesi şöyle dursun tersine her şeyi birey olarak yönetmek ve kocaman bir memleketin gayet karışık ve ayrıntıları sayısız işlerini dört duvar arasından düzeltmek gibi gayet muzır ve acayip yollara saptığı görülür. Uyruklar üzerinde etkinlik gerçekleştirmek, meşrutiyetle bağdaşmayan bir yönetim tarzıdır. Bu tarzın biricik dayanağı da, Abdülhamid'in pekiyi keşfedip uygulamış olduğu şiddetli merkeziyet usulü oluyor. Etkin bir hükümet, memurları sorumluluk tanımayan ve astları hakkında istediği gibi ödüllendirme ve cezalandırma gerçekleştirmede özerk olan hükümettir. Etkin bir hükümet, uzun uzadıya soru, açıklama, ulusal denetim gibi ulusun meşru haklarını tanımak istemeyen hükümettir. Böylece etkinliğini uyrukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışan bir hükümetten yarar değil, zarar beklemelidir, yaşam değil uyuşukluk, ölüm beklemelidir, düşüş, hastalık, hatta çöküş beklemelidir. Böyle bir etkinliğin yalnız memurlar arasında cereyan edeceğini zannedenler de var. Bizde memurların az çok aydın bir tabaka oluşturduğu düşünülürse, onlar üzerinde gerçekleştirilecek bir istibdadın kapsamının derecesi hakkında bir fikir elde edilmek mümkün olur. Halbuki bu etkinliğin sınırları memurları daima aşar, ve çok aşar, üstünün buyruk ve isteğine boyun eğmek istemeyen memur nasıl yaşama ve geçinme zorunluluğunu düşünerek bu fikrinden vazgeçerse hükümetle ve memurlarla işi olan her birey de başarıya ulaşmak ve rahatlamak için daima onlara yoldaşlık eder ve bizde her iş memurlardadır. Sözün gelişi bir ilçeye gidelim. Oranın kaymakamı Mutasarrıfa, Mutasarrıf Valiye, Vali İçişleri Bakanlığına bağlı ve onun boyunduruğu altındadır. Bu her gitmek istediğimiz ilçemizde de böyledir. Her işi hükümetle olan Eşraf çoğunlukla ve hatta tamamen kaymakamla iyi geçinmek düşüncesiyle bu isteğe boyun eğer, Eşraf'ın çiftliklerinde, tarlalarında, bağlarında çalışan ekinciler ve ırgatlarda aynı isteğe bağlı kalmak zorunda kalırlar. Görülüyor ki hükümetin etkinliği meşru da olsa, müthiş ve sürekli bir istibdat oluşturmaktan geri kalmıyor. Şimdi ikinci cihete gelelim. Eğer hükümetin etkinliği bizde daima zannedildiği gibi uyruklar üzerinde değil de yabancılar ve dış düşmanlarımız üzerinde gerçekleşecekse o zaman mesele değişir. Lakin böyle bir etkinlik, ulusu ezmekle değil onu yükseltmekle, ona söz söyleme hakkını, düşünce özgürlüğünü vermekle ve onun özgürlüksever görünüşünden feyz alarak kazanılır. Yaşam ve güç bundadır. Yaşama hakkı ve özgürlüğe malik olduğunu derinden kavramış bir ulusun emaneti olan hükümetin güç ve etkinliği, mağdur ve merde aşırı tahakkümle elde edilen üstünlük isteğinden kuşkusuz yüz bin kat daha meşru ve daha etkilidir. Şu kadar ki, yukarıdaki bahsimizde dile getirdiğimiz gibi öncelikle bireyde gereken insani liyakat ve özgürlüğü uyandırmak gerekir. Buna dayanarak ilk önce bireyi ve onun toplumsal hastalıklarını inceleyelim. Çöküşe sebep bireydeki ahlak bozukluğudur. Memleketimizin gelişme yolunda büyük bir hızla ilerlemediğini söyleyenler, bu gecikmişliğin sebebi olmak üzere pek çok şey almışlardır. Bence bu sebeplerin en önemlisi ahlak bozukluğudur. Hatta bu hastalık bence cehaletten daha önce ve daha müthiştir. Ahlaki metanetini kaybetmiş ve her türlü anlamıyla terbiyeye malik olmayan bir ulusun bireyleri yalnız gecikmişliğe değil, hatta batışa bile mahkum olur. Tarihin birçok olayı buna tanıktır. Roma, Bizans hükümetleri, Endülüs İslami saltanatı, hatta Lehistan'ın akıbeti herkesçe bilinmektedir. Bu hükümetlerin hepsinde de ahlak bozulmuş, bireylerde metanet ve doğruluk kalmamış, utanç denilen özellik bütün bütün silinmişti. Ne yazık söylemeye mecburum ki, bizde de bu durumun başlangıcına tanık olunmaktadır. Yalancılık, dolandırıcılık, göz boyamak gibi bayağı sanatlar memleketimizin her tarafında ve özellikle az çok uygarlaşmış şehirlerimizde pek fazla dikkat çekiyor. Bu gibi ahlaksızlıklarımız, ister devri sabıkın suçu ve zorunlu bir sonucu olsun, İster günden güne artan manevi hastalığımız olsun, etkisi daima birdir. Vatandaşların görevi bu acı gerçeği gizlemek ve onu dile getirmekten korkmak değil, tam tersini açmak, tartışmak ve tedavisine çalışmaktır. Çağımız toplum bilimindeki bireyin önemi, ancak ahlaki metanet ve daha doğrusu istenç terbiyesi, girişim, azim, çekinmezlik gibi özgürlere yaraşır özelliklerle ortaya çıkar. Bunlar yokken hiçbir bireyin mevki ve önemi takdir edilemeyeceği gibi gerçek ahlak ve gerçek özgürlük de kurulamaz, her devlet bireylerden oluşur, denildikten sonra ulusal egemenlik ve devletin bağımsızlığı gibi şeylerin de bireylerdeki istenç gücü ve metanet özellikleriyle ölçülebileceği anlaşılır. Birey bağımsız olmazsa hükümet bağımsız olamaz. Birey hakim değilse, bu açık ve ahlaki hakkından vazgeçiyorsa hükümet mahkumiyete hazırlanmalıdır, bireyde bağlanma özelliği arttıkça, bir genel bireyler heyeti olan hükümette de bu gereksinim uyanır. Kırmızı zerrelerin yoğunlaşmasından beyaz bir kütle oluşamadığı gibi, metanetsiz, dönen, azim ve girişimden uzak bireylerden de metin, girişimci, sebatkar bir hükümet çıkamaz. Memleketimizin en büyük siyasi olgusu demek olan geçen seneki partiler hayatına göz atacak olursak ahlak ve metanetin derecesi hakkında bir fikir elde etmek mümkün olur. Her hafta partisini değiştiren ve bu eylemini gazetelerle ilana gerek gören bir birey, açıktır ki kendince bilinen ve seçilmiş bir siyasi çabaya değil, ayda kazandığı veya kazanmayı ümit ettiği 5-10 kuruşun devam ve teminine koşuyor. Ciddi bir siyasete arka çıkmakla elde edilecek genel ve büyük çıkarı bugünün adi ve sefil çıkarına feda ediyor ve sırf bu sahte ve anlayışsız fedakarlığı aleme göstererek amacına daha çabuk ulaşmak için gazetelere başvurmaya karar veriyor. Bir ay önce olanca vicdani kanısıyla dahil olduğu partiden bugün yeni bir vicdani kanının zorlamasıyla istifa ettiğini ilan ediyor. Ciddi bir siyasi ve toplumsal öğretinin, Ciddi bir çabanın yılların araştırma ve deneyiminin sonucu olduğu biliniyorken her ay değiştirilmesi itiraf edilen bu tür günübirlik vicdani kanıyı nasıl açıklamak gerekir, bu konuda para çekmek, göze girmek, mevki tutmak sonuçta ihtiras ve ahlaksızlıktan başka nasıl bir sebep tasavvuruna imkan vardır? Siyasetteki metanetsizlik ticaret alemimizde de kendini gösterdiği ilgililerce bilinmektedir. Hayatın bir mücadeleden ibaret olduğu gerçeği bilindikten sonra her yerde ola gelmekte olan ticari hileler mazur ve makbul görülse de meşru olmayan bir biçimde servet kazanmak için adeta dolandırıcılık türünden piyasalarımızda pek onur kırıcı bir dereceyi bulan hilekarlıklar takdir edilemez. Müddeti gelen bir bonoyu tamamıyla ödemeden kaçarak takside bağlayabilmek ve böylece önemsiz bir çıkar sağlamak için alacaklıyı saatlerce bekleten ve nihayet yalvararak, ağlayarak mahkemeye gitmekten kurtulan ticaret sahiplerinin az olmadığı gibi bugünlerde pek yaygın olan iflaslarında araştırma sonucunda hileli ve fırsatçı olduğu görülmektedir. Hele memleketi en çok yükselteceği iddia olunan kitap ticareti pek hayrete ve teessüfe değer bir durumdadır. Babı Ali Caddesi'ni dolduran kitapçıların büyük çoğunluğunda ne sağlam bir hesap ne de ciddi bir muamele yoktur. Yazılan ve basın alanına çıktığı görülen kitapların yazarları cidden bedbaht adamlardır. Bir kitap ne kadar mükemmel olursa olsun kitapçının vereceği telif hakkı forma başına bir ve nihayet bir buçuk liradır. Özellikle bugünlerde milli adı altında yayınlanan romanların formaları 20'er 30'ar kuruşa yazılmakta ve büyük formalı, çifte sütunlu çevrilmiş romanlarda 40'ar 50'şer kuruşa karşılık çevrilmektedir. Bu kadar az para ile çalışan yazarlara zannederim ki okurlarım acıyacaklar. Halbuki yazarlar bu parayı kitapçının elinden düzenli olarak ve tamamen alabilseler kendilerini bahtiyar saymaya karar vermişlerdir. Halbuki o da mümkün değil. Bir kitapçı kitap basılmadan para vermez. Basıldıktan sonra da her gün 15 kuruş vermek suretiyle borcunu ödemeye çalışır. Hatta bazı işgüzarlar vardır ki, yazarına şayet 10 lira alacağına karşılık 3 lirayı kabul ederse peşinen para vereceğini söyler. Zavallı yazar buna razı olur. Halbuki peşin para bono demektir. Kitapçı 3 liralık ve 4 aylık bonoyu yazar bu ancak bir ay sonra ve yarı fiyatına kırdırılabilir. Şurasını da haber vereyim ki, kitapçıların bazısı bonosunu bizzat kendisi kırar. Ve sonuçta 10 liraya karşılık 1,5 lira vermiş olur ki, bu hesapça, yazılan kitap ne kadar değerli olursa olsun telif hakkı forma başına 90 ya da 110 paradan fazlaya çıkamaz. Bu satırları okuduktan ve muharrilerin felaketine ağladıktan sonra kitapçıların kazancını da söylemek, birçoğunun gazete dağıtımcılığından, çıraklıktan mal, mülk sahibi olduklarını hatta han, apartman aldıklarını anmak gerekir. Bu gerçek kendilerine söylenince sermayelerinden ve kazançlarının sermaye hakkı olduğundan söz ederler. Halbuki kağıt, bono ile veresiyedir, matbaa veresiyedir. Ara yerde ne kalıyor? Sermaye denilen şey ilekârlıktan mı ibaret? Kitapçıları korkutan, yazarların intikamını onlardan alan ancak taşra Aynı ahlaki belirti onlarda da görülür. Aldıkları kitapların parasını bulundukları yerlerin uzaklıklarından yararlanarak göndermezler ve her kitapçının taşralarda yüzlerce lira alacağı kalır. Bireyin terbiyesi gençlik ve kötümserliği. Son günlerin siyasi toplumsal akımı tarafsız bir bakışla incelenecek olursa en çok gençlik ve darülfünün meselelerine rastlanır. Hiçbir hükümet heyeti gençliğin muhteşem bir örneği olan Darülfunundan hakkıyla memnun olmamış ve onları da hakkıyla memnun edememiştir. İşleri yürüten yöneticilerden biriyle en son gerçekleşen, nasılsa tartışma konusu olan bu mesele beni pek çok hayrete düşüren bir sonuçla bitti. Mülakatıyla onurlandığım bu kişi, Darülfunun'un bir isyancılar yatağı, bir gürültü kaynağı olduğunu söylüyor ve oradan her yıl yüzlerce kötümser yetiştiğini ileriye sürerek düşüncesini güçlendirmeye çalışıyordu. Bu sözler beni derin derin düşündürdü. Gerçekte birkaç yıldan beri darülfününden çıkan efendiler hep kötümser olmuşlardı. Hatta yalnız bunlar değil, tüm gençlik güya siyah bir camın arkasından çevre ve durumları seyrediyor ve her şeye karşı memnuniyetsizliği dile getiriyorlardı. Daha kısa bir ifade ile özetlenirse tüm gençlik karamsarlık içinde ve muhalifti. Asla itiraz kabul etmeyen bu gerçeği gençlik ve muhalefet başlıklı makaleleriyle Hüseyin Cahit Bey de bir zamanlar uzun uzadıya açıklamaya çalışmış ve iş o kadarla kalmayarak günlük basında ve süreli yayınlarda aynı meyelde bir takım makaleler, fıkralar yayınlanmıştı. Gençliğin bu durumu böylece gözlendikten sonra ve Darülfünün hem doğrudan hem dolaylı bütün gençlerin bir ışık yurdu olarak kabul olunmasından sonra meselenin kazanacağı önem bir kat daha ziyadeleşir. Çünkü ulusun geleceği ve bugünkü toplumsal biçimin gerçek varisi hiç şüphe yok gençlik ve daha doğrusu Darülfünün manevi ailesinin çağın ışıklarıyla aydınlanmış, genç ve güçlü çocuklarıdır. Şu halde geleceği düşünen her birey ve özellikle memleketin yönetimini kendi sorumluluğu içine alan hükümet heyeti bu meseleyi ve bu kötümserliği bir gün önce bertaraf eylemeye çalışmalıdır. Bugün hafif bir gücenme biçiminde ortaya çıkan bir durumun yarın bir itiraza dönüşümü ve sonunda siyasi problem durumuna doğru devrilmesi uzak görülemez. Halbuki hükümetler bugünkü gücenmeden dolayı nasıl paylanıyorlarsa yarın ortaya çıkması kesin problemlerden öylece sorumlu ve paylayan olacaklar. Fakat biz eminiz ki, hükümet darülfünün öğrencisini gücendirecek hiçbir şey yapmadı ki dışarıdan bakanlar zavallı öğrenci, nasıl terk edilmiş ve ihmal edilmiş, demeye bile mecbur kaldılar. Bugün yönetim işlerini üstlenenlere sorulacak olursa, Darülfünün'ün düzen ve itaatten bağımsız bir kuruluş, şımarık bir gençlik kitlesi olduğunu söylüyorlar ve buranın ıslahı için sıkı yasalara, öğrencileri azaltacak bir giriş yarışması engelinin gerekli olduğunu ileri sürüyorlar. Hatta öğretmenlerin büyük bir özgürlük içinde ders vermelerini pek de doğru bulmuyorlar. Halbuki biz memleketin henüz gerektiği kadar ilerlemediği ve uygarlaşmadığı iddiasıyla söz özgürlüğü, basın özgürlüğü esaslarının birer kısmından vazgeçmek gerekeceğini geçici olarak onaylasak bile böyle bir vazgeçmenin zorunlu sebepleri olan ilerlememişliği ve cehaleti sonsuza dek sürdürecek öğretimin bağlayıcı koşullarını asla makul ve uygun göremeyiz. Bu tür bağlayıcı koşullar asıl hastalığı değil, belki geçici bunalımları giderebilir Ciddi bir yöneticinin hiçbir zaman böyle geçici önlemlere başvuracağını zannetmiyoruz. Esasen geçici önlemler almak, bir zayıflık sonucudur ki pek büyük ve temelli koşullar altında mazur görülebilir. İşte biz böyle düşündüğümüz için Darülfü'nün öğrenci ve mezunlarının kötümsel olmalarındaki sebebi daha ciddi bir biçimde inceledik. Hastalık saptandıktan sonra tedavinin kolaylaşacağı bilindiği için bu sebebi açıklamaya gerek görüyoruz. Memleketimizde hemen herkes hükümet memuru olmak hevesindedir. Bu öyle bir arzudur ki, küçük, büyük, genç, ihtiyar mutlaka çekiciliğinin tutsağı oluyor. Bir çocuk doğar doğmaz annesinden şu sözleri işitir. Oğlum büyüyecek memur olacak. Bu öyle bir nakarattır ki bütün kadınlar bunu tekrar eder, bütün dinliler bununla dop doludur. Çocuk bu ısrarlı terkinler altında yavaş yavaş büyür. Ara sıra memurların önem ve itibarından söz eden öyküler fıkralar işitir. Nihayet bir gün babasının eski dostu, oğlum sen ne vakit okula başlayacaksın, girişiyle okula gidenlerin büyük memur olacağını gitmeyenlerin ise adi bir işçi ya da onursuz bir satıcı hayatı geçirmeye mecbur kalacaklarını söyler ve ertesi gün çocuk okula başlatılır. O gün zavallı mini mini, ilk defa olarak okula adımını atarken ileride kazanacağı mevki ve memuriyeti müpem bir bulut arasında görüyor gibi olur. Okuldaki öğretmenler de aynı nakaratı tekrar ederler. İlk, orta, lise hayatı hep memur olmak hülyaları içinde sallanır. Zavallı öğrenci, kendinden önce çıkanlardan kolayca memur olabilenlere gıpta eder sonunda, bir gün liseden çıkıp da tahsile daha devam etmek üzere yüksek okullardan birine girmek gerekince en önce akla mektebi mülkiye gelir. Esasen liseyi bile hiç olmazsa bir nahiye müdürü olmak hevesiyle bitiren genç, bu defa yeniden bir ilçe kaymakamı olmak hülyasıyla çıldırır. Bu satırları okuyan, bire diğer okulları, hukuku, tıbbiyeyi, mühendis ve seyir okullarını düşünecek. Halbuki, ne hukuktan ya da tıbbiyeden çıkanlar, ne de diğer yüksek okullardan mezun olanlar bir sanat sahibi olmak düşüncesine hizmet etmemişlerdir. Böyle bir düşünceye hizmet edenler varsa bile azınlıkların azınlığıdır. Hukuk, adliye memuru ve hakim, tıbbiye, belediye doktoru, darülfünün ve darülmuallimin, okul öğretmeni, mühendishanede vilayet mühendisi ve benzeri yetiştirir. Bunlar ise biri diğerinden esasen hiçbir farkı olmayan memuriyetlerdir. Yüksek okulların mezunları arasından kendi kişisel girişimleriyle geçinenler mutlaka memuriyet alanında başarılı olamayanlardır ki, doğal olarak hükümete muhalif bir durumda bulunurlar. Bu sözler biraz acı görünür, fakat gerçektir. Yerindeliğe dokunsa da muhalifleri gücendirse de yine gerçektir. İşte, her sene yeniden yeniye yetişen ve 20-25 yıl sürekli memuriyet düşünen, bu düşünceyi kendine hayali bir amaç olarak edinen 5-600 Efendi'yi hükümet nasıl memnun edebilir? Bu mümkün değildir. Bunların büyük çoğunluğu yıllarca Bağbali eşiklerini aşındırır, sonra da başarılı olamayınca hükümete karşı bir düşmanlık hisseder ve muhalif olur. Sevgili okuyucu, emin ol ki en güçlü muhalif maddeten ya da manen bizzat zarara uğramış olandır ve her güçlü muhalif mutlaka 20, 30 hatta 50. dereceden muhalif ortaya çıkarır. Çünkü herkes akraba, o da eş dost gibi bağlılıklara maliktir. Böylece memuriyet arzu ve gereksinimi ortadan kalkmadıkça, halkın az çok kısmı ki her mesele oradan çıkıyor, hükümete memur olarak yaşamak hayali amacından vazgeçmedikçe Hükümetle gençlik bir türlü barışamayacak ve sevişemeyecektir. İşte gençliğin kötümsel olmasındaki asıl sebep budur. Değilse bazılarının dediği gibi hükümetin gençliği ezmek yanlısı olması yani şiddetle tutucu olması güvenilir olmadığı gibi bilgi ile bilgisizliğin çatışması benzetmesi de doğru değildir. Bizde henüz diğerinin cahilliğini gösterme hakkına malik alimler yetişememiştir. Bu gerçek böylece saptandıktan sonra incelemeye değer bir diğer mesele dikkati çeker, acaba memuriyet düşüncesini veren kaynak neresidir? Bu kabahat hükümette midir, halkta mıdır? Bireyi memur yapan yasadır. Öncelikle hükümette değildir, çünkü her hükümet bütün bireylerini memur yapamaz. Şu halde sorumluluk halkta mı? Hiç şüphesiz onda da değil. Biz gençlerimizdeki memur olmak heves ve hayalinin kaynağını toplumsal terbiyemizde ve bu toplumsal terbiyenin ortaya çıkmasında büyük bir etkisi olan yasalarımızda aramalıyız. Yasa deyince, akla Mithat Paşa merhum gelir. Çünkü bugün geçerlikte olan birçok yasa, hatta son günlerde tadil ve tasih edilenler müstesna olmak üzere bütün yasalar, esas itibarıyla Midhat Paşa tarafından düzenlettirilmiştir. O zaman, yasa tanzimi özellikle Fransız yasalarını alıp çevirmekten ibaretti. Midhat Paşa uygulanmasını arzu ettiği yasanın Fransızcasını alır, ödeyen efendiye verir, ödeyen efendi de bu yasayı aynen çevirirdi. Çeviriler üzerinde yapılan düzeltmeler hemen hiç mertebesinde kalır, sonuçta uygun veya uygun olmayan, yararlı veya zararlı Fransızların nesi varsa alınırdı. Fransa'nın tarihsel gelenekleri, ırksal özellikleri, çevresinin zorlayıcı koşulları, Türk unsurlarının ve özellikle çeşitli unsurlardan oluşmuş Osmanlı milletinin yaşama koşullarıyla uygun mudur, değil midir? Bu yönü düşünmek hiç kimsenin aklına gelmezdi. İşte bugün ancak gelişmiş, hiç olmazsa okuyup yazmak öğrenecek kadar gözünü açmış olanların hükümet memuriyetine heves etmesindeki sebep hep bu yasalardır. Bunu açıklamak için biraz Fransa'dan söz edeceğim. Fransa'da merkezi hükümet, yavaş yavaş derebeylikleri çözerek güç kazanmaya başlayınca doğal olarak her şeyi merkeze bağlamayı düşünüyordu. Doğanın her olayında hükmeden etki tepki kuralı siyasi ve toplumsal olaylarda da aynılığını korur. Fransa tarihinde Louis'ler bir siyah istibdat biçiminde varlığını sürdürdükçe bu merkeziyet kuralı da gücünü arttırmış ve sonunda hükümet demek ben demektir diyen 14. Louis zamanında ihtişamın son derecesine ulaşmıştır. Merkeziyet demek tüm memleketi bir elden yönetmek ve monarkın saltanatına karşı siyasi, toplumsal ve yönetsel hiçbir gelecek yaşatmamak demektir. Bunun içinde her şey en sıradan ayrıntılara kadar merkezden yönetilmeli ve hükümeti tek bir ipi çekilmekle her uzvu ayrı ayrı hareket eden kuklalara çevirmelidir. İşte Fransa böyle yapıyordu. Napolyon bu hazırlıktan yararlandı. Hükümet adı altında faaliyetini gerçekleştiren bu kukla tiyatrosunun yegane ipini eline geçirir geçirmez onu daha güçlendirmek ve merkeze bağlılığı sağlam bir hale getirmek istedi. Bunun içinde birinci araç kırtasiye yöntemi denilen boşa kağıt harcamaktı. Napolyon'un en berbat, en ezici, en öldürücü kötülüğü işte bu yöntemdir. Böyle bir irade altında yaşayan ülkelerin yasalarını göz önüne almak gerekirse, hemen hepsinin bireyin özgürlüğü aleyhinde bulunduğu ve bir kısım halkın diğer bir kısım halkı ezmesine hizmet ettiği görülüyor. Nitekim Fransa'da hiçbir işlem yoktur ki Hükümet ona müdahale etmesin, hiçbir hareket yoktur ki, hükümete başvurulmaksızın sonuçlanabilsin. Böyle memleketlerde hükümet her şeye karışır. Ticaret, ziraat, sanayi, seyahat hatta evlilik, hatta metres tutmak bile hükümetlerin müdahalesinden, engelinden ya da müsaadesinden bağımsız kalamaz. Öyle ki her birey hükümete muhtaçtır, daha doğrusu hükümet bir makinedir ki bir kısım halk onu kullanır, bir kısım halk da o makinenin arasında ezilir ve şüphe yoktur ki makineyi kullanmak arasında ezilmeye oranla çok iyi ve karlıdır. Burada makineyi kullananların memurlar, ezilenlerin de memur olmayan genel olarak ulusun bireyleri olduğunu söylemeye gerek var mı? İşte Midhat Paşa'nın Fransa'dan aynen aldığı yasalar bizde bu etkiyi yaratmış ve halkı ezen ve ezilen sıfatlarına ayırmıştır. Memleketimizdeki yaşantının ayrıntılarına etkin bir göz atılacak olursa görülür ki memur müreffehtir, müsterihtir, bir takım vergilerden muaftır ve daima amirdir. Halbuki halkın bireyleri, aksine birçok baskılar altında güçsüz ve zayıftır. Daima memurların istibdadını çekmeye mecburdur. En uygar ve tarafsız hareketlerde bile hiç olmazsa mahalle muhtarlarının pek anlayışsız bir surette bastıkları mühürlere hayat ve faaliyetlerini bağlamağa ve durdurmaya mecburdurlar böyle bir memlekette, böyle yasalar arasında kuşkusuz herkes memur olmak ister. Az düşünen, bağımsızlığın zevkini duyacak kadar gelişemeyen herkes bin türlü baskı ve koşullar altında ziraat etmektense, o zavallı çiftçilere buyurup yasak etmeyi tercih eder, bundan vahşi bir zevk duyar. Ben kendi hesabıma, ortaçağın vahşi kalıntılarından başka bir şey olmayan bu hayat koşullarının artık yavaş yavaş değişmesini arzu ederim. Düşünemeyenlerden oluşmuş bir halk, merkeziyetin bu derece mekanik bir biçimini kabul etse de tedricen gelişmeye yüz tutmuş kavimlerde böyle bir yönetim, Memuriyet hevesi ve daha doğrusu ezmek arzusu gibi muhteris yetilerden başka bir şey doğuramaz. Memur hayatı hakkında bu bahsimize itiraz olunmuştur. Memurların hali, herkesi memuriyete yaklaştıran arzuyu yukarıdaki bahsimizde açıkladık. Bu arzunun faydasından ve gerçekliğinden söz etmedik. Yalnız, yanlış bir düşünce sonucu olarak halkın nasıl memuriyete heves ettiğini gösterdik. Beyrut eski valisi münsi Muktedir Ebu Bekir Hazım Beyefendi büyük bir kudret tasviriyle bu yönü açıklıyor, memurların ne durumda bulunduklarını pek açık gösteriyor. Yukarıdaki makalemizdeki memurlar müreffehtir, müsterihtir sözü bir mutlak gerçek değil, bir görece gerçek, diğer halkın toplumsal durumuna göre söylenmiş bulunuyordu. Gerçekte memurların da gayet talihsiz olduğu fikrine tüm varlığımla katılırım. Çünkü özellikle kendim bu talihsizlikten kaçtım. Mülkiye mektebinden mezun ve memur olmak üzere ve hazır bulunduğum halde memuriyet hayatına ebediyen veda ettim. Şu halde Hazım Bey Efendi Hazretleri ile hiçbir karşıtlık yoktur. Aksine düşünce birliği vardır. Böylece içindeki söz sanatına tutulmuş bulunduğum bu müthiş makaleyi olduğu gibi buraya aktararak söz konusu olan bahsi kapatıyorum. Ebu Bekir Hazım, Memurlar sevgiye mi? hiç olmazsa merhamete mi, yoksa nefrete mi layıktırlar? Bu sorunun cevabını herkes kendi vukuf ve kanısına göre kolayca verebilir. Fakat acele edilmeksizin bir memur hayatı izlenip incelendikten sonra cevap verilse adalet ve hakkaniyete daha çok yaklaşılmış olur. Memur ne demek? Memurlar kimlerdir? Memurlar nasıl yetişirler? Nasıl görevlerini gerçekleştirirler, bunlar memur unvanlı birer amir mi yoksa amir unvanlı birer tutsak mıdırlar? Türlü türlü ezici, öldürücü eziyet ve sıkıntılar, türlü türlü yürek parçalayan zehirli tesadüf içinde hayatını sürdüren ve gerçekleştirse vicdan azabından, gerçekleştirmezse işten çıkarılmış olarak açlıktan öldürecek buyruklar alanları da nadir olmayan memurlar, bu surette cismen, ruhen işkenceden ibaret elim bir hayata en azından 30 sene katlandıktan sonra ne olurlar? Ömürlerinin en değerli kısmını feda ettikleri bu hizmetlere karşılık, kendilerini yükseltmese bile, hiç olmazsa teselli edecek bir takdire, hatta hükmü 3 ay değil, 3 gün sürecek bir güzel söze mazhar olurlar mı? Hemen her zaman her ağızdan ister istemez çıkan ve ne yazık ki, biz her hususta adamlara gereksinim duyuyorken devlet işleri için adam yokluğu şikayeti ne dereceye kadar doğrudur. Her sanat ve meslek erbabının olgunlaşması önce aldığı aile terbiyesine, ülkenin bilgi düzeyinin yüksekliğine bağlı ve yaratılmış yapıtların göreceği revaç ve hizmetlerin alacağı takdir ile orantılı olacağına göre, Olgunluğun yokluğundan veya olgunluğun gecikmişliğinden kim sorumludur? Bu makaleyi, konuyu bütün benzer ayrıntılarıyla benden daha güzel dile getirebilecekler için değil, hiç olmazsa benim kadar bilmediklerinden müteessif olduğum avam için yazıyorum. Bununla beraber herkesin anlaması gerekli olan bu makalenin uzunluğundan ve yazı tarzının kabalığından doğal olarak sıkılacak olan saygın kişilerin aflarını ve gerçeği mümkün mertebe daha iyi tasvir edebilmek için açık söylediğim ve söyleyeceğim sözlerden kimseye taş atmak istediğimin zannedilmemesini rica ederim. Bununla beraber zaman aşımı ile ahvalce ortaya çıkan görece değişimlerin zorunlu farkı ve kaybolma durumundaki nadir adamlar istisna edilince Geçmiş ile bugün ve geçmiştekiler ile çağdaşlar daima aynı durumda olduklarından, yani birinin yaptığından şikayet edilecek bir şeyi daha önce kimse bulunmadığından sözlerimin bir veya bir takım kişilere ve bir devre ayrılmasına ve yönetilmesine de imkan yok gibidir. Memur kendisine verilen buyruğu belirli bir ücret ve bizde belirli olmayan bir halde kısa bir süreyle gerçekleştiren ücretli köle demektir. Bir tarlayı sürüp tohumu ekmek, ya da yıkılmış bir duvarımızı yapmak üzere gündelikle tuttuğumuz bir ırgat, bizim vereceğimiz tohumu ekecek, verilen aletler kırık, tohum bozuk, tamir edilecek duvarın temeli çürük, inşaat malzemeleri yapışma gücünden yoksun ise, fazla olarak ırgatı, Duvarcıyı iş yerinin hiçbir noktasında bırakmaksızın kesintisiz olarak oradan oraya boşuna dolaştırdıktan sonra tahkir ile kovup yerine bu türlü işlerle hiç tanışıklığı ve ilişkisi bulunmayan bir başkasını alarak yine önceki gibi muameleye devam edersek tarlada. Duvarda ne kadar iş görülmüş olur? Zaman, ücret, levazım ve duvarcıl zavallı memleket, talihsiz memurlar. Hasta çocukların tabiplerden nefreti türünden olarak bizde memurları sevmemek üzücü bir adet, ya da memleketin yasalarının ve yönetim tarzının, daha doğrusu cümlemizin kusurları yalnız hükümet memurları üzerine yükletilmekten doğan süren bir illettir. Fakat meşrutiyetten sonra, doğrudan doğruya, yani milletin güvenini almış bir hükümet tarafından atanmış olan memurlar için biraz insaf gösterilip arka çıkılması beklenirken, her tarafta tahmin ve tasavvurdan çok husumet, taşkınlık başlamış meclisi mebusanımız bile ara sıra her şeyden yalnız memurlar aleyhinde bir kuruluş halini almaktan kendini kurtaramamıştır. Vakitli vakitsiz düzenlemeler, tasfiyeler, çirkin tartışmalar, zararlı konuşmalar hep bu akımın önüne durulamamaktan kaynaklanmıştır. Şu hallere bakılırsa, memurlar sanki bu vatanın çocukları olmayıp yalnızca ülkemizde memur olmak için bir düşman diyarından göçerek ayrıca türemiş bir yabancı nesil gibi anlaşıldıkları zannedilir. Ahalinin çoğunluğu memurlara birer vatandaş, birer ülkeye hizmet veren kişi olduğu için değil, belki günün birinde bir işi düşmek ihtimaliyle saygı gösterdiklerinde şüphe yoktur. Devlet hazinesinden aylık alıyorlar diyerek kendilerinin maddi, manevi hiçbir sermayeleri, hiçbir çaba göstermeksizin ve işlere müdahale etmeksizin paralar topladıklarına hükmolunur. Bu zengin görünen yoksul memurlar için her tarafta yiyecek ve içeceklerin özel fiyatları vardır. Mahalle halkına 40 paraya satılan şeyi memurlara altmış paraya vermeye çalışmakta hiç kimse ayıplanacak bir hareket görmez. Bilinmektedir ki memur, ya o işe özgü okulunda yıllarca tahsilden sonra, ya da teorileri ayrıca tahsil etmeyerek gerekli ve uzun bir müddetle pratikten yetişir. Memurların bugün vermekte bulunduğumuz bir ırgat günlük ücreti derecesinde bir maaşa ulaşabilmek için kaç sene tahsilde veya pratikte ömrünün ne kadarlarını harcadıkları ve bir kunduracı, bir terzi çırağı bu müddetin beşte birini harcamaksızın para kazanmaya başlayan bir kalfa ve hatta bir usta olabildiğini düşünerek insaflılıkla bir karşılaştırma yapmak hatırımıza gelmez. Ayda 300 kuruş kazanan bir bakkal. Hatta bütün emtiasını sırtında taşıyan bir seyyar satıcı 600 hatta 1000 kuruş aylıklı bir memurdan daha müsterih, bir memurun bütçesini daima hırpalayan toplumsal yaşayış usulleri felaketlerinden daha salim, gelecekteki daha emin ve bir memur kalbini tırmalamaktan bir an bağımsız kalmayan öbür gün endişe ve azabından korunmuş olarak yaşar. Bir satıcı, sanatkar ne olsa bütün emtiasına veya sanatıyla ilgili aletler ve adavatına sahip olacağını bilmekle beraber, gelecek hafta daha az kazanacağından kuruntu olarak endişeye düşebilir. Fakat bir memur görevini ne kadar iyi gerçekleştirirse gerçekleştirsin yarın sebepsiz olarak işten çıkarılıp tahkir ile kovulmayacağından emin olamaz. Bizde memur demek, anımsanması daima yürek parçalayan bir geçmiş, Geleceği kuşkulu ve karanlığın korkunç hayali karşısında titrek bir hal, önceden tasavvur olunabilecek derecelerden çok ziyade feci bir gelecek mahkumu demektir. Yaşantısını yalnız kol gücünü harcamakla kazanan toplumsal sınıflar, bir memurun memuriyet derecesiyle orantılı olarak fikren ne kadar yorulduğunu, Ruhen ne kadar cehennem azapları çektiğini, ne kadar elim düşüncelerle dimağını çürüttüğünü bilmeyerek memurlara, memurların zehirlenmiş yazgılarına gıpta edebilirler. Güya Kalem Erbabı'ndan olan birinin son olarak yayınlanan makalesinde, memur müreffehtir, müsterihtir bir takım vergilerden muaftır ve daima amirdir dediğine bakılırsa, Memurun zahmetli ve aşağılanmış hayatını yaşamış olan İrfan Erbabımızın da memurlar hakkında gerçeğe yakın düşünmedikleri tam bir şaşkınlıkla anlaşılıyor. Memurların gelir vergisinden başka muaf olduktan vergiler yoktur fakat her memurun yalnızca memur olduğu için ha, nahah yaptığı fazladan masraflar maaşına oranla vermesi uygun görülecek kazanç vergisinden herhalde kat kat fazladır. Memur denilince yalnız İstanbul'daki yüzü aşacağı kuşkulu ve nispeten müsterih sayılı memurlar göz önüne alınarak onlara göre verilecek hükmü, İstanbul ve Taşra'daki binlerce memura uygulamak ve genel olarak, memurlar müsterihtir, müreffehtir demek insafa sığan bir şey değildir. Taşra veya başkentteki müsterih ve mal sahibi nadir memurlar istisna edilince büyük, küçük genel olarak memurlarımız her türlü anlamıyla dinlenmekten yoksundurlar. Memurlar, bizimkilerle karşılaştırılamayacak derecede müsterih ve mutlu olan Fransa'da bile velev bizimki gibi üstün değil, bir yöntem ve yasaya bağlı olarak gelişmek suretiyle olsun, arkası kesilmeden yapılan seyir ve seferden kinaye ve latife yoluyla memurlar için, seçkin çingene dediklerine göre, hiçbir makul sebebe dayanmayarak ve verilen harcırahlarda aile bireyleri göz önüne alınmayarak, Bitmek sizin ülkenin bir ucundan bir ucuna sevk edilen bizim memurlar hakkında seçkin sıfatına yer bulunmadığı için ne denilmek gerekeceği açıklanmaya muhtaç değildir. Devri sabıkta bir yerde eşya yüklerini çözdürmeye vakit bulmaksızın 3 vilayet devrettirilen valilerden istibdad devrinde gerçekleştiği için söz etmeyelim. Fakat şu meşrutiyet devrinde, memur olduğu yerde bir yıl olsun kalmış bir kaymakam, bir mutasarrıf, bir vali yok gibidir. Hiçbir yerde dinlenmeye ve mahalli durumları öğrenmeye değil, mesai arkadaşlarını tanımaya vakit bulamayacak derecede bir yerde kısacık bir müddet için, çeşitli yerlerde en azından 30 yıl sefil bir göçebe hayatı geçirdikten sonra ömrü varsa, bireyleri çoğalmış aile, artmış ihtiyaç, yıpranmış vücut, Mükedir bir kalp, az bir maaşla emekli olmuş, daha doğrusu ölemediği için yaşamak zorunda eziyete ve zalim bir akibete mahkum olanlara müsterih ve müreffeh demek olmayan bir şeyi isnat etmek eski deyimine yeni bir örnek oluşturur. Memurlara gıpta değil merhamet etmeliyiz. Herkesin memur olmak istemesi zannedildiği gibi bizdeki memuriyetlerin gıptaya layık bir şey olmasından ziyade, bundan başka olacak her türlü mesleğe bağlanmaya uygun olmadığına ve her şeyi kendisinden beklediğimiz hükümetin, terbiye ve yeteneği artıracak ortam ve kolaylıklar sağlamada çok eskiden beri devam eden aymazlık ve pintiliğinin belirtisidir. En büyük ediplerimizden, yazarlarımızdan, ressamlarımızdan, musiki şinaslarımızdan, tabiplerimizden ve mühendislerimizden, mimarlarımızdan ve bilim-sanat erbabımızdan yalnız kendi mesleğine çabasını adayarak yani biraz da memur sıfatıyla, hükümet hazinesinden para almayarak yaşantısını sağlayabilmiş kaç bahtiyar görülebilir. Felsefe meseleleri, bizde felsefe. Bizde felsefe derken kalbim sızlıyor. Çünkü bazı eskilerle tarikat izleyicilerinin gücenmeyeceklerini bilsem hiç tereddütsüz yoktur deyip keseceğim. Fakat daima Arap felsefesiyle ve bazı büyük tarikatların pek esaslı olan kuramlarıyla gururlananları düşündükçe bu yargıyı ertelemeye mecbur oluyorum. Dört yıl önce her şeyin, hatta siyasi hatalarla beraber fenli cahilliklerin bile bir mazereti vardı, istibdat. Hep yapılamayan ya da kötü yapılan işlerin sorumluluğu bu zavallı istibdada atfolunurdu. Hiç kimse de demezdi ki istibdat bu yapılamazlıkların sebebi değil sonucudur. Daha doğrusu istibdat, sizi işlerinizden men etmiyor, aksine tembellik ve kansızlığınızla istibdadı oluşturuyorsunuz. Evet, bu sözü hiç kimse söylemiyordu. Nasıl bilinebilirdi ki, böyle bir iddia asla teksibe uğramayacak ve 4 yıl sonra bile uygulama yeri bulacaktı. İşte, ben bu makalemle, sözü geçen mazerete sığınmaktan uzaklaşmak, ondan ayrı durmak istiyorum. Şimdi felsefeye dönelim bizde felsefenin bugünkü hali nedir? Zannederim ki burada okuyucunun aklına bir soru gelecek, diyecek ki, acaba daha önce felsefenin ne olduğunu öğrensek olmaz mı? Bu soru ne kadar doğal ise yanıtı o kadar gerçektir. Felsefe geleceğin bilimidir. Her çağda, her yerde bilim ve fen belirli bir noktaya kadar ilerleyebilmiş ve oradan öteye ancak geçmek arzu ve istidadını göstermiştir. Bilim ve fenin geçemediği alan varsayım ve kuram alanıdır ki, buna felsefe denir. Şu halde her zaman dünün felsefesi bugünün bilim ve fenli, yarının bilim ve fenli bugünün felsefesidir. Eğer felsefeyi böyle kabul edersek, şimdilik bizde ne halde bulunduğunu değil, ne zaman var olduğunu sormak bile saçma. Fakat böyle düşünmezde metafiziğe ve bununla ilişkisi olan konulara felsefe demekte de ısrar edersek pek geride kalmış olmakla beraber söyleyecek birkaç söz bulunabilir zannederim. Arapçaya vakıf olan alimlerimize rica ettik, yalvararak bütün yokluklarımızı karşılayacağı müjdelenen o büyük felsefe hazinelerini artık açı vermelerini rica ettik. Henüz böyle bir lütuftan değil, o lütfün zerresinden bile eser göremedik. Artık çıkışmak hakkımızdır, işte, ben açık söylüyorum, ya Arapça'da hiçbir şey yok, ya da Arapça bilen alimlerimiz çok tembel. Felsefe vadisinde çalışmamak için bugünlerde mazeret de yok. Çünkü gerek İstanbul'da, gerekse Taşra'da gençlerin büyük bir can atmayla ciddi eserlere ve özellikle felsefi kitaplara sarıldıkları görülüyor. Talebe karşı arz gerek, böyle bir durumda atalet mümkün değildir. Gereksinim öyle bir güçtür ki, kendisini doyuracak şeyi binlerce engel arkasında, binlerce sorun içinde olsa yine bulur çıkarır, buna karşı koyabilecek hiçbir durum tasavvur edilmemiştir. Ahi az kaldı unutuyordum, o şeyin yokluğu ya da gereksinimi doyurmaya yetersizliği ki, bu da sonuç itibarıyla yokluk demektir. Biz bu yönleri uzun uzadıya düşündükten sonra teceddüde ilmi ve felsefi kütüphanesini kurduk. Şimdiye kadar yayınladığımız 12 cilt kitap büyük bir rağbet elde etti. Kitap çıkaranların adeti satışlarını saklamaktır. Çünkü rakip çıkmasından korkarlar. Oysa biz açık söylüyoruz ve felsefe bilginlerini yayınlamaya çağırıyoruz. Çünkü 12 kitap daha yayınlansa yine meydanda bir şey yok demektir bir ülkenin ahlak ve adabına, hareket ve duruşuna hatta ahalisinin mizacına bile felsefi düşünceler hakimdir. Bu düşüncelerden bağımsız olanlar tıpkı hayvanlar gibi yaşarlar. Onların hayatlarında ne bir yöntem ne de bir düzenlilik görülemez. Şurasını da işaret edeyim ki her kavmin, hatta pek ilkel bile olsa yine az çok felsefi düşünceleri bulunur. Lakin, yalnız bu kadarına malik olmak bir maharet, bir meziyet değildir, onları düzeltip tamamlamalı ve özellikle pratik ve bilimsel sonuçlarını elde etmeye çalışmalıdır. Bu girişten sonra dilimizde ve ülkemizde var olan felsefi düşünceleri inceleyeceğim. Bu düşüncenin kaynağı dir. birisi Arap felsefesi diğeri Batı felsefesi. Arap felsefesi de başlıca iki yoldan bize geliyor. Birinci ve en temel yol tarikatlar, ikinci yolda Mesnevi mütercimleri Abidin Paşa, Ankaravi, Fusuls mütercimi Şeyh Abdah el-Bösnavi sırr Furkan, Sırrı insan kitaplarının yazarı Sırrı Paşa gibi birkaç kişinin aktarımları. Tarikatlardan uzun uzadıya bahis edemeyeceğiz. Bunun sebebi iki yüzlüdür, hal ve kal. Biz burada düşüncelerimizi kal ile anlatıyoruz. Yani izlediğimiz yöntem, mantık deyim yerindeyse münazara yöntemidir. Oysa tarikatlar çevresi gözünde her şey batınidir. Buna rağmen tarikatlar hakkında tafsilat vermediğimiz için kal çevresi şikayetçi olamaz, hal çevresi de mazeretimizi halimizden anlarlar, tafsilata ihtiyaçları yoktur. Arapçadan pek eski zamanlarda dilimize aktarılan yapıtlara gelince, bunların en birincisi, Muhittin Arabi'nin fuşuşudur. Çevirisinin sağladığı hizmete bir örnek olmak üzere, birinci cildinin tesadüfen bir tarafından 3-4 satır okuyalım. Şöyle ki biline ki harfler ile kelimeler iki bölüm üzeredir birisi ilahi harfler ve ilahi kelimeler ve birisi varlıksal harfler ve varlıksal kelimelerdir gizlilerin gizi olan ilahi harflerin arkasında saklı duran kişisel durumdur. Nüveler içindeki şecere gibi ilahi işlerin arkasında Hakk'ın yüce düzeni oldukları itibarıyla ve varlıksal kipten önce Hakk'ın kişisel biliminde nesneler için akıl erdirmelerin düzeni oldukları itibarıyla onlardan her gösterim gizsel harfler ile adlandırılır. Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin dili Farsça olmakla beraber felsefesinin Arap felsefesinden hiç farkı yoktur. Tercümesi daha açık ve esas olarak öykülerle açıklanmış olduğu için daha anlayışlıdır. Gerek Muhittin Arabi'nin, gerekse Mevlana'nın felsefedeki özelliklerinden ayrıca bahis edeceğimiz için burada uzatmıyoruz. Bunlardan başka Türkçe olarak yine Sırrı Paşa tarafından yazılan aray El-Milal ve aynı meyalde olmak üzere Milal ve Nahıl, Islahati Zufiye ve bu türden birkaç kitapla, bazı dağınık makaleler göze çarpıyor ki, sağladıkları yarar hiç ölçüsündedir. İşte Arap felsefesinden istifademiz. Batı felsefesine gelince bu konuda biraz duracağız. Çünkü artık dünyanın her tarafı birleşti. Bir tarafta elde edilen bir başarı hızla diğer taraflara yayılıyor ve gelişmiş kavimlerin edebiyatları gibi felsefeleri de diğerlerine nüfuz ediyor. Hatta onu tamamıyla işgal ediyor. İşte, şimdi biz bu durumdayız. Avrupa'dan gelen felsefe akımlarına maruz bulunuyoruz. Acaba bu akımlara karşı ne yapmalıyız? Savunmaya mı geçmeli, yoksa açılmalı mıyız ve ne yapıyoruz? Bu cihetleri anlamak için öncelikle felsefenin nüfuz biçimini, ikinci olarak, bugünlerde bizde felsefe diye yapılan işlerle bunların faillerini incelemek gerekir. Felsefenin dilden dile, kavimlerden kavimlere nüfuz biçimi diyorduk. Tıpkı edebiyat gibi felsefi düşüncelerinde boş buldukları yerlere hücum alışkanlıkları vardır. Çünkü insan düşüncesi gizliyi arar. Daima kendini kuşatan nesnelerin gizlerini keşfetmek ister. Bu gizler ise bilim ve bilgiyle, fen ve deney ile keşfedilir. Bundan dolayı uygar, gelişmiş ülkelerde doğaya ilişkin gizler, bu konuda geri kalmış ülkelere göre az kalır. Yani onların çoğunluğu çözülür. İşte bizzat gelişerek bu meseleleri, bu gizleri çözemeyen kavimler, başka kavimlerle keşiflerinin sonucunu almaya çalışır. Böylece felsefi düşüncelerde boş buldukları yerlere nüfuz ederler diyoruz. Burun pek çok örneği vardır. Bir zamanlar Hint, İran ve Yunan felsefeleri bütün eski dünyayı istila etmiş bir halde bulunuyordu. Aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra İran'da, Hindistan'da birdenbire bir çöküş başladı. Yunanistan bir bilim ve bilgi yıldızı gibi parıldadı, keşif ve deneyimlerini çoğalttı. Felsefesini her tarafa yaydı. Birçok Yunan bilgesi o cümleden olarak Platon ve Aristo yıllarca, İnsan düşüncesini kendi büyüleri altına aldılar. Mısır'da yeni Platoncular, bütün Avrupa'da skolastik felsefe, hatta yeni çağ düşüncelerine bu filozofların ve özellikle Platon ve Aristo arasındaki tartışmanın çözümlenmesiyle uğraştılar. Yine bir zaman Descartes bir düşünsel bela olarak meydana atıldı, düşünüyorum demek ki varım felsefesiyle ufukları tuttu. Bütün Fransa, bütün Almanya, bütün İngiltere Descartes felsefesine ait kuramlarla çalkandı. Fransa'da Pascal, Bossuet, Fenelon, Malebranche gibi kişiler, hatta Almanya'nın büyük Leibniz'i bile kendilerini bu ilahi ve manevi felsefenin boyunduruğundan kurtaramıyorlardı. Auguste Comte aynı etki altında kaldı. Kant keza böyle bir mazhariyete nail oldu. Yine bir zaman oldu ki İngiltere'de Bacon, Pozitivizm Okulu'nun ilk tohumlarını serper ve Hobbes günümüz toplum biliminin pek mahirane bir biçimde projelerini düzenlerken bütün dünya bu düşünceleri almaya istek gösteriyor ve her tarafta aynı kuramları ortaya atan öğretmenler, yazarlar görülüyordu. Bugün felsefe dünyasına hızlı bir göz atacak olursak, yavaş yavaş Kant'a ve Spencer'a ait felsefi düşüncelerin, yerlerini tamamıyla bilimsel ve doğal bir felsefeye terk ettiklerini anlarız. Fransa devindirici düşünce diye çevrilebilecek IDI force kuramını, Almanya maddeci ve doğalcı öğretilerini dünyanın hemen her tarafına ulaştırmakta ve yargılarını dayatmaktadırlar. Son günlerde Fransa'da Lamarck tarafından başlanıp, İngiltere'ye nüfuz eden ve orada Darwin tarafından tamamlanan ünlü kuram, İlk defa Hazreti Musa tarafından konulan evrenin yaratılışı kuramını değiştirdikten sonra Almanyalı Feuerbach, Ludwig Büchner gibi kişiler, temelleri pek eski bir zamandan beri hazırlanmış olan maddeci felsefeyi büyük bir şaşa ile yeniden canlandıran Bellange, Ernst Haeckel gibi büyük öğretmenler de yine bu felsefeyi daha çok kaynaştırarak ve adını da doğalcılık öğretisine dönüştürerek yepyeni bir biçimde kamuoyunun önüne koydular. İşte, biz şimdi bir taraftan fenli felsefenin bu akımlarına maruz bulunurken, diğer taraftan da yine Almanyalı ahlak bilginin Nietzsche'nin Avrupa'yı bile üst eden ahlaki ve toplumsal düşüncelerini alıyoruz. Her kavim yeni bir düşünceye karşı önce biraz karşılık veriyor. Fakat teşekkür olunur ki bizde böyle bir durum yoktur. Biz bu düşünceleri oldukları gibi kabulden başka bir şey yapamıyoruz. Bu konuyu biraz daha açıklayabilmek için ülkemizde Avrupa felsefesini aktaran kişilere ilişkin bazı tafsilat vermek gerek. Bu kişiler, başta Rıza Tevfik Bey olduğu halde sırasıyla Şeh Zade Hilmi Bey, Fazıl Ahmet, Köprülüzade Foat Beyler ve Selanik'te yetişen bazı felsefe yazarlarıyla Supi Edhem Bey'dir. Acaba Rıza Tevfik Bey filozof mu? Bahsin bu noktası bana epeyce müşkül görünüyor. Mümkün mertebe az riyakarlık ederek ve asla kimseyi gücendirmeyerek gerçeği söyleyebilmek gerek. Bizde filozof denince en önce akla filozof Rıza Tevfik Bey geliyor. Rıza Tevfik Bey'in filozofluğu pek tuhaftır. Bu lakap kendisine, yine kendisi tarafından verilmiş ve özellikle mizah gazeteleri, mizah yazarları tarafından tekrar edile edile kurumlaşmış kalmıştır. Peki iyi hatırlıyorum ki Rıza Tevfik Bey istibdat döneminde Selanik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi ismindeki dergiciye yazmakta olduğu edebiyat tartışmalarının altına Bakon'un Şakirdi marifeti diye imza atıyordu. Felsefe dünyasında Bakon adında bir filozof olmadığı için bu imza bana pek garip geldi. Özellikle Rıza Tevfik Bey'in Bacon'dan amacı 1621 tarihinde ölen İngiltereli Bacon olsa gerekti. Bir filozofun öğretisinin izcisi olmak için onun mesleğini ve hiç değilse adını peki bir biçimde öğrenmek gerekir. Rıza Tevfik Bey buna asla vakıf olamamıştır. Eğer vakıf olmuş olsaydı Spencer gibi felsefe büyükleri dururken pek dar öğretisiyle ve pek bilinen ve tanınan hatalarıyla Bacon'a saplanmasında bir anlam tasarlanamazdı. Meseleyi okuyuculara daha geniş bir biçimde gösterebilmek için Bacon'un hayatından ve felsefesinden birkaç satır yazacağız. Bacon, İngiltere Kralı 1. Jack zamanında hükümdar mührünün korunmasına memur olmuştur. Bu sırada gerek kralın, gerek Buckingham'ın hatırı için yasa dışı belgelere mühür basmaktan çekinmiyordu. Sonunda bu gibi meşru olmayan işlemlerinden dolayı avam kamarası tarafından idama mahkum edildi. İngiliz felsefesi başlangıcında metafiziğin varsayımlarından çok deney ve gözleme eğilim göstermiştir. Bacon günümüz pozitif felsefesinin müjdecilerinden sayılabilir. Çağdaş bilimler ve tekniklerde deney yönteminin kurucusu olmak üzere Bacon'ı düşünenler aşırılığa varmış olurlar. Tam tersine 16. yüzyıldaki bilimsel gelişmelerdir ki Bacon'a kitaplarını yazdırmıştır. Bu filozof diğerlerinin çaba ve gayretini özetlemek ve onlardan sonuç çıkarmaktan başka bir şey yapmamıştır. Bakan'ın kendine özgü ne tekniği ne de felsefesi vardır. Kendisinden pek çok yıl önce geçen Roger Bacon gibi ancak iyi gösterebilmek cihetiyle kendini göstermiştir. Bu gösterdiği şey de bilimlerde gerçekleşmesi gereken büyük bir yenilikti. Bacon gözlem yöntemini pek iyi açıklıyor, onun bütün inceliklerini gösteriyor. Fakat buna karşılık sonuç çıkarma işlemindeki farkı yatsıyordu. Bu satırlardan anlaşılıyor ki Bacon saygı değerdir fakat ona bağlı olmaya değer değildir. İşte felsefedeki zayıflığını, henüz adını telaffuz edemediği, bağlı olunmayı hak etmemiş bir ustaya bağlılıkla gösteren Rıza Tevfik Bey, övünme ve gururlanmadan başka bir anlamı olmayan filozof Rıza Tevfik gibi bir imza kullanmakla bu gafletine bir de gülünç olmak sıfatını ekliyor. Rıza Tevfik Bey'in felsefeye hizmet eden hiçbir kitabı yoktur. Bazı eski dergilerdeki makaleleri faydalı olsa da cüzidir. Konferanslarında bulundum. Felsefeye dair söylediği sözler, pek karışık ve çok uçucu bir haldeydi. Bununla beraber Rıza Tevfik Bey felsefe adında önemli bir bilimin varlığını haber vererek vatan evladına büyük bir hizmeti yerine getirmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Bu erdemli kişiye saygım ve gönül sevgim baki kalmak ve sonsuz bilgisinden şimdiye kadar pek çok yararlandığım cihetle kendisini daima ustalarımdan saydığımı itiraf etmekle beraber filozof sıfatını kendilerine yöneltmek konusunda pek cömertçe davrananlara katılamayacağımı da dile getirmeye gerek görürüm. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle felsefe denilen şey bugün fen ile o kadar uyum göstermiştir ki, bilim tekniğe aşina olmayan, buluşlar ve teknik yaratımlarla pek yakından ilgilenmeyen kimselerin yeni bir felsefi düşünce ortaya koyamayacakları açıktır. İlk ve orta çağlarda olduğu gibi ya Doğan'ın kitabını gayet uzak ve belirsiz bakışlarla okuyarak bir takım öznel düşünceleri öne sürmekle, ya kendinden önce geçmiş bir filozofun düşüncelerini ve yapıtlarını aktarmaya, yorumlayıp açıklık getirmeye uğraşmakla hiç kimse filozof adını elde etme hakkını kazanamaz. Artık laf felsefesi çağları geçmiş ve sözle, hatta mantıkla en önemli gerçeklerin açık alana çıkmasına hizmet eden Descartes, Spinoza, Leibniz gibi filozofların bile ancak birer tarihi değeri kalmıştır. İkinci olarak bugün Avrupa'da hiçbir filozof yoktur, ancak doğa ve matematik bilginleri vardır. Hemen hemen metafizik denilen ve bugün garip bilimler sırasına geçmesi pek olası olan bazı eski düşlerle uğraşanlardır ki, şimdi küçümseyici bir sıfat olarak filozof diye anılırlar. Örneğin ara sıra cilt cilt ilahiyat kitaplarıyla uğraşanlardır ki, şimdi filozof diye anılırlar. Filozof gibi bir gurur unvanını almayı hak ettiğini zanneden bir iki Paul Janet çıksa bile, bu unvan ile anılmayı isteyen bir lange, bir haykıl, bir tart, bir darvin ortaya çıkmıyor. Rıza Tevfik Bey'e gelince, kendilerinin böyle bir küçümseme unvanıyla anılmalarına bir türlü gönlüm razı değil. Üçüncü olarak, filozofluğun bilimlerin ve fünunun son derecesine ulaşanlara özgü bir sıfat olduğu kabul olunsa da bu derecenin ancak düzgün bir yönteme malikiyetle görülebileceğini ve ancak bu yöntem sayesinde bilginlikten filozofla geçilebileceğini onaylamamak mümkün olamaz. Yazılmış metinler halindeki bilimleri ezberleyene bugün bilgin bile demiyorlar. Nerede kaldı ki filozof diyecekleri filozof, kelime anlamı bakımından değilse bile pratik olarak yöntem sahibi demektir. Mesela eski İran'ın zer düştü ikicilik yöntemini, Hind'in brahması varlıksallık yöntemini, Yunanlıların Sokrat'ı düzeltme ve alay etme yöntemlerini, Platon'u düşünceler ve ilk örnekler kuramını, orta çağların bütün filozofları ilahi ve manevi öğretiyi, Descartes düşünme yöntemini, Leibniz Mukadder Ahenk kuralını, Spinoza kadercilik öğretisini vesaire ortaya koyup kurdular. Hepsinin bir tarzı, bir kuralı vardı ki evreni ve evrenin gizlerini o bakış açısından çözümlemeye ve açıklamaya çalışırlardı. Rıza Tevfik Bey'in böyle bir yöntemi var mıdır? İhtimal ki vardır, bazılarınca bilinmektedir. Fakat ben kendisinin böyle bir yöntem ortaya koyduğundan haberdar olmadığım gibi özel bir öğreti çevresinde çalıştığını da zannetmiyorum. Maddi midir? Manevi midir? Hayali midir? ilahi midir? Evrimci midir? Yaratılışçı mıdır? Tanrı yolunda yok oluşçu mudur? Yok edici midir? Bırakıcı mıdır? Bu cihetleri asla öğrenemedim. Öğrenememekle kalsaydım yine zannederek bunu kendime ait bir kabahat diye kavrayacaktım. Oysarıza Tevfik Bey maddi olduğunu söyledi. Hatta dine dair düşüncelerini pek serbestçe dile getirdi. Sonra camilerde vaaz ve nasihat icra eyledi. Tarikati Aliye bağlılarından diye imza koydu. Bir makalesiyle hayalcilik öğretisini desteklerken bir konferansıyla bunun tersini yaptı. Böylece kendisinde yöntem ve öğretiden eser göremedim demekle bir hata işlemiş olmam zannederim. Bu tür mütalaalara karşı bazı pek saygın itiraz edenlerim. Ne yapsın zamana göre hareket ediyor diyorlar. Bence gerçek sever olmak doğrusu bilime ve gerçeğe aşık olmak gibidir. İnsan aynı zamanda iki kadına birden aşık olamadığı gibi gerçeğe ve bilime cidden aşık olanlar da başka bir şey düşünemezler. Hem bilime hem de hayata aşık olduğunu söyleyenlere inanmayın. Aşk birdir. Aynı dimağda eşit olarak hükmünü sürdüren iki samimi aşk olamaz. Sonucu zeki ve samimi okuyucularımın tamamıyla anladığını zannederim. Gerçekten aşık olan kimse ne bir engel, ne hayat ne de başka bir şey düşünemez. Onun için hiçbir gerçek tehlikenin önemi yoktur. Voltaire, gerçek her zaman açıkça söylenmelidir. Bunun için gerçek bir mevsim ve özel bir çevre olamaz diyor. Sonuç, Rıza Tevfik Bey saygıdeğer bir öğretmendir. Türkiye'nin biricik çalışkan evladıdır. Biricik yazarıdır, biricik hatibidir. Fakat hiçbir zaman bir filozof değildir. Hem felsefeyi hem de sevgili ustamızı koruyarak bu iddiamda devam ediyorum ve edeceğim. Şeyh Bendırzade Hilmi Bey bu kadarını da başaramadı. Bilinen felsefe kitapçığıyla hiç de gençleri memnun edemeyen bir öğreti tuttu. Pozitif bilimler ve gerçeklerin araştırılması için açılmış taze dimaları İblis Behmen öyküleriyle, Duvarlardan geçen, yedi kat göklere uçan perilere özgü masallarla doldurmak istedi. Hangi mesleki felsefiyi terbiç edelim tarzında bir kitap yazarak Victor Kazı'nın Fransa'da yapmak istediği eklektizm öğretisini kurmak ve kolayca şeref ve şan kazanmak emeline düştü. Fakat başaramadı. Ciddi yapıtlara saldırdı. Ernst Eichel gibi bir doğa bilimleri dahisini yalancılıkla ithaama kalkıştı. İktidarı kadar rağbet gördü. Bugün susuyor. Bu doğal durum toplumsal bir sonuçtur. Yarın ilerici düşünceleri yeniden yıkmaya yeltenirse bu sefer belki düşünsel darbelerle karşılanır. Felsefeye az çok, fakat ciddi bir biçimde hizmet edenler yine gençlerdir. Darul Muallim'in öğretmenlerinden Fazıl Ahmet Bey birçok makaleleriyle ciddi fikirleri memleketimizde yaymaya çalıştı. Supi Edhem Bey yine bu bilimi teknikle kaynaştırarak temelli bir ilerleme zemini hazırlamaya çaba gösterdi. Felsefe Mecmuası'ndaki Lamarck ve Lamarckizm makaleleriyle Darwinizm adındaki yapıtı ciddi bir araştırma ürünüdür. Bizde felsefeyi kuranlar asla yaşlılar değildir. Yalnızca gençlerdir. Bir felsefi karşılaştırma, Plotinos ve Muhittin. Geçen yıl ben felsefeye daima bir kroki çiziyordum. O zaman keşkeli samimi bir ifadeyle, Araplar da dahil olmak üzere, bizde temelli bir felsefe, yeni bir bilgelik tapınağı olmadığını söyledim. Batıyı bugünkü azamet, düşünce ve dehasına rağmen küçümsemek isteyenler, emin olmalıdır ki, çok aldanıyorlar. Eski Yunan felsefesinden yarım yamalak kopya edilmiş ve birçok öznel düşünce, doğal olmayan yanlışlarla büyütülerek derlenmiş kitaplardan felsefe değil safsata öğrenilir. Ben bu mütalatı genel bir bakış açısından yürütüyorum. Birçok safsatacı arasında bir iki gerçek filozof da bulunabileceğini dışarıda bırakmayacağım. Nitekim Muhittin de bu zümredendir. İşte, altı ay önce söylediğim bu sözlere karşı yalnız bir yanıt sesi yükseldi ki, o da kardeşim Rıfkı'nın doğu felsefesi konusunda gerçekten gür ve yüksek sesiydi. Rıfkı, beni kısmen onaylamakla beraber, Bizde daha doğrusu Araplarda pek temelli felsefe tohumları bulunduğunu söylüyor ve buna örnek olmak üzere, Hicri 6. yüzyıldan başlayarak sırasıyla birçok adı anıyor ve sonunda büyük bir Doğu filozofu olmak üzere Muhittin Arabi'yi gösteriyor. Bu hizmetinden dolayı kendisi iki katı bir teşekküre şayandır. Çünkü hem bize Muhittin'i öğretti, hem de bana yazının başından beri açıklamakta olduğum temel bir düşüncenin yeniden tartışılması fırsatını verdi. Muhittin Arabi'nin Endülüslü olduğu ve sevi ya da bilimsel tahsilini yaptığı göz önüne alınırsa, ünlü Aristo mütercim ve yorumcusu İbn Sina ile İbn Rüşt'ün uzak fakat etkin bir bakışa sahip bir bilge izleyicisi olduğu ve böylece Yunan felsefesinden ve özellikle kendisinden 937 yıl önce yaşamış olan Plotinos'tan nasıl düşünceleri olduğu gibi aktardığı anlaşılır. Yunan felsefesinin özüdenmeye değer olan Aristo'nun yapıtlarıdır ki Yukarıda andığımız kişiler tarafından Arapçaya aktarılmış ve bütün Arap felsefi düşüncelerine egemen olmuştur. Milattan sonra varlığın birliği meseleleri çok yol almış bulunuyordu. Plotinos eski ikicilik kuramlarıyla yeni tazelenmiş varlıksallık düşünceleri arasında epeyce çalkalandı. Birine yani varlıksallık öğretisine şiddetle kapılmış olduğu halde eski ve kökleşmiş ikicilik düşüncelerinden de kurtulamadı. Bunları yazmaya çalıştı. Karışık, fakat oldukça albenili bir felsefe biçimi ortaya koydu. Muhittin'e gelince şu sözleri okuyoruz. Varlık birdir, birden fazla değildir. Görünen her varlıksal biçim o bir varlığın, o mutlak varlığın belirişidir. İşte Muhittin bu satırlarıyla o yüzyıllarda pek çok moda olan varlıksallık öğretisini anlatıyor. Fakat bu kadarla kalmıyor. Varlığın belirişi evren, gizlenişi tanrıdır diyerek yine bir ikicilik oluşturuyor ve Aristo'nun ikiciliğine tutulmuş oluyor. Plotinos da tamamıyla böyle söylemişti. Plotinos'tan birkaç satır okuyalım. Ne zaman sizde ilk temele ilişkin derinlikli bir keşif uyanırsa, bu odur ya da o değildir demeyiniz. Böyle bir şey söylediğiniz takdirde sizdeki o derinlikli keşfi kendisi için, o, ya da o değil, denilebilen diğer nesneler düzeyine indirmiş olursunuz. Oysa ilk temeller her şeyin üstündedir. Hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Plotinos'un ilk temel dediği şey Muhittin'in mutlak giz dediği şeyin aynıdır ve sabit bir gözdür. Bu yönü açıklarken Tanrı mutlak giz mertebesindeyken bütün vasıflardan, ilişkilerden, yargılardan uzak ve temizlenmiş olup kendi olgunluğunda mutlaktır diyor. Plotinos da böyle söylemişti. Yüce Temel'i kendi vasıflarında pozitif ve her cihetle tükenmez güç sahibi olarak onaylamak Tanrı'yı kendinden zeka, adalet ve mutluluk diye anlamaktan ibarettir. Yüce Temel tam bir mükemmeliyet olduğundan eksik mükemmeliyetlere özgü vasıflarla nitelenemez. Görülüyor ki Muhittin'in birer felsefi yaratımı olarak anlaşılan sözleri, kendisinden yaklaşık bin yıl önce söylenmiş, hatta daha belirgin, daha açık bir dille söylenmiştir. İncelememize devam edelim. Plotinos, varlık sözcüğü temel sözcüğü ile özdeştir, daima belirli bir biçim ve sınırlılık ortaya koyar. Tanrı ise gerek biçimden ve gerek sınırdan bağımsızdır diyor. Muhittin bu düşünceyi şöyle ifade ediyor, Hak her sınırlının sınırlarıyla sınırlanmıştır, her şeyin sınırı hakkın sınırı olur. Varlık kendisiyle bütün nesneleri kuşatandır. Böylece Muhittin, Tanrı, yaratıklar evreniyle emir evreninde, tanıklık evreniyle ruhlar evreninde, yücelik bayağılık evreninde varlığın oluşumuyla oluşsaldır diyerek Hazeratı Hams diye adlandırdığı beş aşama ortaya koyar. Bu aşamalar, mutlak giz, duyu ve algılar, mutlak örnek, yüksek ruhlar, Tanrı'ya bağlanmış örnek aşamalarıdır. Sonunda Menahicül İrtifa adlı yapıtında varlığın aşamaları arasındaki sürekli evrimi, sürekli yükselişi söz konusu eder. İnsanlılardan insan yaptığı gibi insanı da insanı kamil aşamasına çıkarır ve birlik aşamasına yaklaştırır. Birlikten çamura düşen varlık böylece çamurdan yine birliğe yükselir. Gelelim Plotinos'a. Plotinos kendisini asıl burada göstermiştir. Plotinos Nikbini adındaki kitabında iki doğrultudan söz eder. Birinci doğrultu düşen bir doğrultudur ki mükemmelden mükemmel olmayana doğru cereyan eder. Diğeri yükselen bir doğrultudur ki, mükemmel olmayandan mükemmele doğru yükselir. Evrenin tümünü birden görmek, geçmişini, şimdisini, geleceğini bir bakışla kavrayabilmek insana düşsel bir amaç olan mükemmeliyeti ortaya çıkarır. Şimdi görülen bir kusur ve kötülük mutlaka biraz sonraki mükemmeliyetin ve iyiliğin başlangıcı demektir. Darwinizm diye feryat edenlere, eski örnek göstermek, meraklılarına, on asırlık daha eski fakat daha mükemmel bir örnek. Plotinus sonunda felsefesinden şöyle bir sonuç çıkarıyor ve bizdeki keşif ve zevk öğretisinin temellerini kuruyor. Gerçekte Tanrı, bizim zihnimizden kaçar. Yani bizim düşündüğümüz şeylerin haricindedir. Yalnız, biz yine ondan bir şey anlayabiliriz. Yani kendisini anlayamamakla beraber varlığının izini idrak ederiz. Bir insan kendinden geçerse yani dalıp kendi içine gömülürse, o zaman kendi üstünde bir varlığın benliğinde kendi hükmünü gerçekleştirmekte olduğunu hisseder. İnsanın bu hale, yani kendisini iyilik ile, Tanrı ile bağlantıyı kazandırtan, kendine gömülüp dalma durumuna gelebilmek için, zekanın kendinden geçmesi gerekir. Çünkü yargılama ve düşünmeyle bunu anlamanın olasılığı yoktur. Şu halde biz, asla tanrısal ışığı aramaya çalışmamalıyız. Yalnız onun bize yansımasını tam bir sabır ve sükunetle beklemeliyiz. Düşüncenin eksik ve tamam olmayan işlemleri bizi bu yüksek işe ulaştıramaz. Yalnız mümkün olduğu ölçüde o yöne doğru yaklaştırır ve biz, bu yüce çaba sırasında birdenbire tanrıyı buluruz. Bu bir dalmadır, kendine gömülmedir, bir basitleşmektir, bir kendini terk ediştir, bir birleşme isteği, tam bir dinlenmedir. Seyredilmek istenilen yüceliklerle uyumdur, bir mutluluktur. Gerçekten aşkın yöntem ve amacını, görmek değil birleşmektir, uyumlanmış olmaktır. Gerçekten güzeli seyretmekten zevk alır ve bu zevk ile yetinebiliriz. Lakin iyiliğe rastlayınca mutlaka onunla doymuş olmak isteriz onunla bir olmak ve sonunda ona dönüşmek için uğraşırız. Ruhumuz bir kere Tanrı ile birleşti mi, istirak denilen bu birleşme bizde düşünceyi kaldırır. Lakin bu kaldırma, onu bozarak değil, belki sonsuzlaştırarak gerçek olur ve bizim o zamanki durumumuza düşünememezlik denemez belki düşünmenin üstünde bir durum denir. Düşünmenin üstünde aşk, aşkın üstünde zevk vardır. İnsan öncelikle düşünür. Sonra ruhunu bir aşk hali kaplayarak düşünceyi istila eder ve sonunda zevk, hepsini birden kaplayarak bizzat hükmünü gerçekleştirir. Zevk bir sarhoşluktur, bir baygınlıktır. Ruh bir kere bu mutluluğu, yani Tanrı'yı hissedince mümkün ölçüde güzelleşir ve kaynağına yaklaşır. Artık onda iyilik kalmaz, hatta içinde bulunduğu varlığı bile hissetmez, dünyaya ait hiçbir arzuya malik değildir. Bununla beraber ruhumuz o kadar eksik ve görünen dünyaya o kadar bağlıdır ki, böylece Tanrı'ya giderken bile, hiçliğe gitmek, olasılığından korkarız. Ruh, Tanrı'ya doğru atıldığı zaman birdenbire aradığı şeyi bulamaz. Çünkü bu aradığı şey belirgin değildir. Belirgin olmak demek, sınıra malik olmak demektir. Oysa, Tanrı sonsuzdur. İşte, ruh böyle aradığı şeyi bulamayınca kendisini hiçliğin karşısında zanneder ve geriye doğru çekilir ve yine görünen şeylerden birine dayanır. İşte bunun için bu dünyada daimi dalgınlık ve kendine gömülme mümkün değildir, tamamıyla Tanrı'ya gidebilmek ve orada daimi bir surette kalabilmek hakkı, varlıktan kurtulan ruhlara aittir ve insan böylece aslına yani Tanrısına geri döner. Tanrı'nın varlığı içinde yok olur. Filaubert'ın fizyolojisi bir eleştiri. Bir doktor kalemiyle yazılması gereken kitaplardan birisi de buydu. İşte sonunda yazıldı ve bir doktor kalemiyle. Yazar Felix de mesnil bir doktordur. Üniversitenin tıp fakültesinde öğrenimini tamamlamış ve diploma almak için arkadaşları birer makale yazarken, o, 360 sayfadan oluşan bu yapıtı kaleme almıştır. Filaubert, ırkı, Çevresi, Yöntemi. Kitabın birinci kısmı Phil Albert'ın vücut yapısından, ikincisi romancı üzerinde hükmünü gerçekleştiren birçok etkileri ihmal ettiği kadar romanlarındaki doktor tasvirlerini ve pek gerçekçi hastalık ve ameliyat sayfalarını uzatarak yeteneğinden ve üçüncüsü ise, en tehlikeli bölüm, edebi yöntemi kadar, romancıyı etkisi altında tutan ve gençliği sırasında bütün yapıtlarını itiraz olunamaz bir hale getiren bilimsel yöntemden söz eder. Her ne kadar bir temel üzerine dayandırılmışsa da yine de üçüncü kısmı diğerlerine tercihte acele edeceğim, ikinci kısım güzel, birincisi düşünüp tartışmaya değer ve eksik olan da buydu. Daha doğrusu üçüncü ve ikinci kısımlarda Filaubert bir doktor gibi kabul edilmiş, birinci kısımda ise bir hasta gibi muayene edilmiştir. Herkes bu birlikteliğe şaştı, fakat Ben Filaubert'te hükmünü icra eden bu iki yöntemin, Romantizm ile gerçekçiliğin birbirini izleyişine hayranım. Ayrıca bu, romancı hakkında genel bir eleştiri zemini oluşturmuştur. Monseigneur de Mesnil de aynı düşüncede, bu ikili yöntemin ilk sebeplerini araştırıyor ve buluyor, ırkta. Gustav Flaubert, gayet maddi, düzenli, müreffeh ve mümkün ölçüde az bir duyarlılıkla sanatla ilgilenen iki burjuvanın oğludur. Bunların hayatı gürültülü olmaktan çok sakin, olaysız ve rahat geçmiştir. İşte, Filaubert'ın gerçekçiliği de kaynağını buradan alır. Romantizmi ise doğum tarihine, 1821, gençlik ilişkilerine kadar geri gider. Evet, fakat biraz yükselelim, ve uygun derde. Filaubert'ın büyük babası küçük bir veteriner, babası büyük bir doktordur. Oysa ki annesi Cambromert'te kuruvak mers bağlıdır. Bu soyun bireylerinin çoğu ise gemici, kaşif, fatil olmuştur. Hatta büyük annesi, sonradan eşi olduğu genç doktor Philaubert, Piyu'yu izlemek için babasının evinden kaçmış ve ceza olarak onu koydukları manastırın duvarından atlayarak yine düşüncesini gerçekleştirmekten çekinmemiştir. İşte Philaubert'ın yönteminin ikiliği. Bunun içindir ki, 30 yıl aynı odada düzenli ve belirli bir haris çabayla çalışan Philaubert, Gençliğinde seyahat diye çıldırmış ve bütün ömrü boyunca prolule bir gençlik hayatı yaşamak, kaplan avlarına çıkmak, ülkeler keşfetmek düşlerine karşı duramamıştır. Mektuplarının ve romanlarının bazı geçitleri buna tanıklık eder. Anlaşılıyor ki Phil Auber tamamıyla ebeveyninin varisi olmuştur. Hem buna atavizm de diyemeyeceğiz çünkü diction Nehir'inin dediği gibi bir atalar benzerliği değildir belki uzak bir atanın huylarından birinin torunlarda ortaya çıkmasıdır. Bu ise ancak heredite yani veraset olabilir. Vücut yapısı, mizacı üzerinde birazcık inceleyerek durmak bize gösterir ki, Phil Albert annesi gibi gayet güçlü, ruhunda Hittel Debayo hastanesinde hiddetinden doğan asabi nöbetlerde çırpınan saygın babası gibi sinirliydi. Çocukken karanlıktan korkar, okurken yorulurdu. Dersini yaparken bazen üzerine bir fenalık gelirdi. Pek gençken saçları döküldü, hep sinir. Bir korkaklık, müthiş bir can sıkıntısı onu istila etti, sinir illeti. Bu illet onda yirmi yaşından beri varlığını gösteren isteriden ileri geliyordu. Bunu ben de söylüyorum, de kanın, Bauher'in, Umont de Goncourt'un olanca teminatlarına rağmen Filaubert de Sara değil, isteri vardı, de Mesnir'in kitabında yeni olduğu kadar doğru bir nokta. Ne kadar tuhafel edip tabip burada, Maxime de kanın bu kanısını Filaubert'le aralarındaki soğukluğa bağlıyor. Fakat niçin, saralı olmak, isteri olmaktan daha mı ayıptır? Bilgin bir adam, özellikle bir doktor, bir Maksime'de kan için bu ne kadar ayıp olurdu? Montaigne yurdu Mesnil bilmeliydi ki henüz o zamanlarda erkekler arasında isteriye tıp evet dememişti ve işte de kan bunun için Philaubert saralıdır dedi. Evet, Philaubert de isteri vardı. 1843 yılının 15 Ekiminde erkek kardeşi Achille ile beraber küçük bir kabriyola içinde ruhuna geliyorlardı. Arabayı Philaubert yönetiyordu, gece ve yoğun bir karanlık, Pont- Aux- caddesi üzerinde ve Borçatır civarında. Sol taraftan diğer bir araba göründü, şiddetli bir temas. Bu sırada atlar ürker, fila topraklar üzerine yuvarlanır, müthiş bir sinir krizi baş gösterir. Fakat kardeşi kan alır, kriz geçer. Dönüşünden sonra, 15 gün içinde 4 kriz daha geçirir ve hep çağın düşüncelerine bağlı, düzensiz bir tedavi ile hep birer parça kanını akıtarak, kendini kan yetersizliğine mahkum eden perhizlerle yaşar. Mısır'a gezisi sırasında tamamıyla sağlığına kavuştuğu sanılır. Oysa dönüşte, düzensiz aralıklarla gelen krizler onu yine hırpalar. Filaubert'ı bu krizlerden kurtaran yaşlılık olmuştur. 50 yaşına girdikten sonra asla hasta olmamış ve ondan sonra 8 yıl 5 ay tam bir dinginlikle yaşamıştır. Bu krizler gözlemlenecek olursa, hasta birdenbire yüzüne temas eden bir havayı garip duyumsar, her tarafı sarı görmeye başlar. Yavaş yavaş bir kabus gelir, yüzü sararır, bütün bunlar ancak iki dakika zarfında geçer ve o bunu hisseder hissetmez yatağa koşar, yanar, bekler ve bir çığlık ile bayılır, organlarında çarpıntı olur. Bazen de çığlık atmadan önce hayal görme olayı ortaya çıkar, dizginler elimde. Ah, ah işte, lokantanın feneri de göründü ve seyir. Maxime de kanda bundan söylemiştir. Fakat ne çare o zaman histeriyi bilen yokmuş. Görülüyor ki bunlar birincisi Sara belirtileri değildir, ikincisi histeri belirtileridir. Eğer ki Phil Albert bir Saralı olsaydı, zavallı romancı pek yalnız kalacaktı. Çünkü hastalık onda 22 yaşında ortaya çıktı. Oysa herkeste Sara ta çocukluktan başlar. Çocukluğunda yazarın böyle bir illetle sakatlanmadığı ne kadar bilinen ve açık bir şeyse çünkü Phil Albert doktorlar içinde büyümüştür gençliğinde ortaya koyduğu hastalık yapıtlarının da Sara yapıtları olmadığı o kadar açıktır. Çünkü o, krizin geldiğini hissediyor, yürüyor, yatağına yatıyor ve bekliyordu. Oysa Sara o kadar ani ve hissedilemez bir şekilde gelir ki hasta, yakınında olsa ateşe düşer. Hep bu yapıtlar hatta Filaubert'ın kendi gözlemleri de bunu kanıtlar. Yazar gençliğini pek iyi anımsıyor. Bir yerde daima sıkıldığını, hep intiharı düşündüğünü ve ancak hülya ile yaşadığını açık açık söyler, sık sık, kendi hastalığıyla mücadele ettiğini anlatır. Daima düşüncelerimle uğraşır onu mahvaya çalışırım. Fakat heyhat, o beni bozguna uğratır ve umutsuz bırakır, bana galip gelir. Bundan başka Filaubert hastalığıyla oynamıştır da. Bir yapıtında der ki, vaktiyle bu müthiş durumları yapay olarak elde edebilmek için ve mühürdarın zehirlerle uğraştığı gibi ben de cinnetle oynardım. İşte bunlar, bu belirtiler saralı için pek uzak olur. Çünkü Filavı bu nöbetler esnasında asla kendini kaybetmemiştir. Bazan ruhum cismimden o kadar ayrılıyor, koparılıyordu ki, öleceğimi zannediyordum. Fakat düşünür kişiliğimi korurdum. Hatta söz söylemekten aciz kaldığım dakikalarda bile, kendi kendini yaralayan bir kirpi gibi ruhumun iki katı olduğunu ve kıvrandığını duyardım. Diğer taraftan Filaubert hakkındaki bütün bilgilerde bunu pekiştiriyor. Onun bütün acıları sinirlerinden ileri geliyordu. Kreis de Gastralgi, Kreis de Destme, Cephali, Delors Romatismale, Kalovici, Prekos, Kreis de Larm, Obsession, Teach, Impulsion Impolatoire ve seyir. Hatta bu belirtileri göz önünde tutan Dr. Henry, Filaubert'i isterik bir koca karıya benzetmiştir. Filaubert'ın ölümü de genel olarak saradan zannedildi. Oysa, onu öldüren bir sekteydi. İşte, dekanın raporu. 1880 yılının 8 Mayıs'ında, Sabahleyin koklamakta olduğu etere rağmen bir sinir krizi geldi. Biraz açılır açılmaz kendisinin altın hayal dediği sarı taif gözleri önünde dikildi. Beyni dönmüş, bir kan tabakası yüzünü istila etmişti. El yordamıyla denilecek bir yavaşlıkla kanapesine kadar geldi. Arkası üstü yattı. Göğsünün içinden hırıltılar işitiliyor, zorla nefes alıyor ve bir şeyler söylemek istiyordu. Kendini kuşatan karanlıklar içinde hiç kuşkusuz anlamıştı ki son dakika gelmişti. İki defa dostu ve doktoru Monseigneur haluyu çağırdı. Ağzı şiddetli bir çarpıntıyla büzüldü, başını çevirdi ve öldü. Bu satırları okuyan hiç kuşkusuz, dekanın o sırada oralarda bulunduğunu sanacak. Hayır, o zaman dekan tam 20 fersahlık bir mesafedeydi. Asıl, Filaubert'ın vefatını Doktor Turner görmüştür. Özet olarak onun raporunu da görelim. Filaubert arteriosteros bir adamdır. Bunun için daima sekte geçirmeye yeteneği vardı. Oysa hiçbir zaman kendini kaybetmemiştir. Vefatından 8 sene önceden beri sağlığı pek memnuniyet verici bir surette devam etmişti. Yalnız çok sigara içiyor ve her sabah banyo yaptıktan sonra uyuyordu. Mayıs'ın 8. günü her zamankinin tersine uyumadı. Odasına çıktı ve sonra hizmetçi kadınlardan birisini çağırdı. Kadın, onun elindeki tuz şişesini açmaya vakit bulamadı. Hatta hilo muhalumu olduğu anlaşılmayan düzensiz bir iki kelime telaffuzundan sonra bayıldığını gördü. Bu sırada romanca bütün bütün kendinden geçmiş bulunuyordu. Doktor gelince onu Alaturka kanapesinin üzerine uzanmış buldu. Orada hiçbir kargaşa izi yoktu. Hastanın yalnız yüzü şişmiş. Ağzında ne nöbet çarpıntısı ne de salya vardı. Nefes aldığı işitilmiyor, kalbi gayet zayıf vuruyordu. Henüz sıcak ve içilmemiş piposu biraz ötede tütüyor ve hastada hiçbir çarpıntı izi görülmüyordu. Bir dakika daha geçti. Artık kalbi durmuştu. İşte tamamıyla gerçek olan bu raporda kanıtlar ki, Phil Albert saralı değil, isterikti. Hep bu mütalaat zannederim ki Phil fizyolojisi hakkında önemli bir temel oluşturabilir. İşte yukarıda söylediğim gibi yazar Monseigneur'de Mesnil bu temeli ortaya koyduktan sonra buna ilişkin her türlü ayrıntıları da açıklamıştır. Bu değerli kitabı belgelere dayanması kadar da yararlı kılan eleştirel üslup gerçekten takdire değerdir. Genç doktorun tam bir samimiyetle elini sıkar ve tebrik ederim. Toplumsal meseleler bireysel girişimlerden, millileşmek emeli. Bugünlerde herkesi uğraştıran, vatan dostlarını Osmanlılık severleri şiddetle düşündüren bir mesele var ki o da günden güne daha güçlü ve tereddütsüz adımlarla bizi boğmak isteyen, gerek ticaret, gerekse siyasetçe hayatımız pahasına hayat ve geleceğini temine çalışan yabancılara mağlup olmak meselesidir. Yaşamak isteyen Osmanlılığın her bireyi bunu düşünmeli, buna acil çare bulmaya çalışmalıdır. Biz meseleyi bu yolda muhakemeye başladığımız için, var olmanın güvencesinin biricik aracı olmak üzere millileşmeyi tavsiye eden saygın arkadaşlara minnetimizi sunarız. Şu kadar ki, koca bir milletin hayat ve ölümüne ilişkin olan meselelerde ciddi inceleme ve araştırmaların gerçekleşmesi, hatta şiddetli tartışma ortamı gerekli ve zaruri olduğu için öncelikle millileşmenin ne demek olduğunu incelemek ve araştırmak zorunludur. Millinin var olan anlamını hiç kimse doğrudan doğruya tanımlamadığı için bu hususta ancak ola gelen belirtilerden bir anlam çıkarmak gerekiyor. Bugüne kadar millileşmek adına bazı değersiz yayınlardan başka bir şey yapılmadı ve bilmeliyiz ki, bu yapılmamanın sebebi özellikle yapılamamaktır. İsmimizi Ahmet'den Baturalp'e, Hasan'dan Karataş'a dönüştürmekle millileşeceğimizi zannedenler milliyetin ancak zararlı ve vahşi yönü, İki yüzlü ve boşuna gösterilen dal kavukça çabasını ödünç almış olurlar. Doğru ve temkinli düşünenlerce milliyet bu olmadığı gibi millileşmekte de bu değildir. Gerçi milliyet, milletin kabul edilen ve övülen özelliklerini canlandırmak ve ayakta tutmak bile olsa geçmiş özellikler ile şimdiki özelliklerden hangisini ayakta tutmak ve hangisi öldürmek gerekeceği de ayrıca önemli bir mesele haline alır. Türklüğün vaktiyle pek makbul sayılan bazı sıfatları vardır ki, bugün onlar müthiş birer eksikliktir. Onları canlandırmaya değil imhaya çalışmalı, uygulama alanına çıkarmaktan çok tarihin derinliklerine gömmeli. Mesela akıncılık, her zaman savaşçı geçinmek için göçebelik, ticaret ve faizcilikten nefret ve seyir hep bunlar dünün meziyetleriydi, fakat bugünün eksiklikleridir. Eğer dünkü ırkı özellikler ve milli meziyetlerimiz takdire değer bir şey olsaydı bugün bu halde bulunmazdık. Bunu unutmamalı ve hatta düşünmeli ki, aynı sebepler aynı sonuçları doğururlar değişmez yasası gereğince dünkü milliyetimizin bugün canlandırılması yarınki felaketimizin başlangıcını hazırlamaktan başka bir şey olamaz. Bu ciheti biraz daha açıklayalım. Balkan Savaşı'nın sebepleri ve ırki etkenleri çözümlenirse hayretlerle görülür ki yenilgi sebebi milliyetten uzaklaşmamız değil, tersine milliyetin derinliklerine saplanıp kalmamızdır. Bugünkü tembellik, bugünkü girişimsizlik, bugünkü medeniyetsizlik, dünkü akıncılığın, dünkü göçebeliğin, dünkü yeniçeri kavgalarının ancak isimlerini değiştirmiş biçimleridir. Ayrıca milliyet adına ancak bunlara malikiz. Milli geçmişimizde ne bugünün galibiyet sebebi olan zeka, ticaret yeteneği, kavimlerin medenileşmesi var, ne de git gelden arınmış bir toplumsallık, bir ahlak, bir siyaset var. Sözlerimize inanmayanlar baştan başa cinayetlerle, idam ile, siyasetin kılıcıyla öldürülenlerle, kardeş, ana baba katilleriyle, yüzyıllarca uzayan yeniçeri kavgalarıyla, isyan ihtilal. Eşkıya gürültüleriyle dopdolu olan tarihimizi, istibdadın bu açık belgesini mütala etsinler. Sanat ve adetler bakış açısından aynı sonuçlara ulaşmak doğaldır. Millilik diye isterseniz elbisemizi, evlerimizi, dilimizi terk edelim. Yine eskisi gibi çakşır ve kavuk giyelim, damlarda, çadırlarda oturalım, hükümdarın huzurunda dediği gibi devlet bu hünkâr hanginizdir? Diye haykıralım. Eğer bunlardan bir toplumsal fayda elde edilmesi mümkünse hiç beklemeyelim, fakat buna evet diyecek bir anlayış sahibi var mıdır? Zihni gelişme, çevrenin etkisine bağlı olduğu gibi, çevrenin gelişmesi de zihnin kazanacağı yükseklikle orantılıdır. Evde oturmayı öğrenmiş bir kafa çadıra dönemeyeceği gibi, opera dinlemeye alışmış bir kulak da artık peşrev dinleyemez. Varsayım olarak bu geriye dönüş kabil olsa da bundan fayda değil zarar beklemek gerekir. Dün Turan'ın o kaba ve kapsamsız kelimeleriyle düşünen zihinler bugün, aynı araçla söz söyleyemezler. İlerlemiş zihin ilerlemiş dil ister. Bugün Turan dilini halka kabul ettirmek isteyenler ilk önce Turan düşüncelerini yaymalıdırlar. Çünkü bu dilde, kılıç çekmek, ve ata binmek, eylemlerinin deyimleri olsa da, bire iki kazanmanın deyimleri yoktur. Oysa, zamanımızda ikinci kısım deyimlere daha çok gereksinim duyulduğu asla yadsınamaz. Bu mütalattan anlaşılıyor ki, günkü milliyetin yani geçmiş seciyelerin bugün canlanması yararlı değil, zararlı olur. Bugünkü milliyete gelince, burada biraz nefes almak gerekiyor. Bugün halkta bir milliyet oluşturmak için askerlikten yazarlığa bozmuş birkaç mesleksizin veya adını Tuğran'ı bir şekle dönüştürerek basın dünyasına atılmış basit ve imlasız birkaç çocuğun dedikodusundan çok uzağı gören, deneyimli, vicdan mütalası çok yazarların ciddi incelemelerine gereksinim vardır. Bu konuda öncelikle her türlü istibdattan kurtulmak gerekir. Geçmiş gibi milliyette istibdattır. Bunlardan kurtulmadıkça gerçek bireysel özellik görülemez. Böylece ilk önce geçmiş milliyetten sıyrılmak, zamanın gereksinimiyle uyumlu düşünce ve eylemleri büyük hedef edinme zorunluluğu vardır. Şu halde biz, milliyet yerine ayayı hayal ikame etmek düşüncesindeyiz ve zannederiz ki, millileşmek davasının ciddi ileri sürücüleri de düşsel erek ya da yeni deyimiyle mefkur diyecek yerde milliyet kelimesini kullanmışlardır. Çünkü Türklüğü kurtaracak şey mutlaka bir düşsel erektir. Avrupalılaşmak, medeni ve ilerlemiş olmak düşsel ereği. Bu düşsel ereği milliyetimize değil, tersine milliyetimizi bu düşsel ereğe yaklaştırmaya çalışmalıyız. Gerçek gericiler ve Avrupalılaşmak. Yukarıdaki bahsimizi genç yazarlarımızdan Memduh Süleyman Bey bir makale ile pek güzel bir biçimde açıklayıp tamamlamıştır. Bu makaleyi aynen kaydedelim. Memduh Süleyman, yazımın dostu ve meslektaşım Baha Tevfik Bey, yine bu sayfalarda derin bir toplumsal yaramızı deşerken, milletimiz için bir ülkünün kesinliğini gerçeğin neşteriyle açık alana koyuyor, Avrupalılaşmanın bizce gereken bir ülkü olduğunu dile getiriyor ve milletimizi bu düşsel amaca yaklaştırmaya çalışmalıyız, diyordu. Ne kadar doğru, İşte meşrutiyetin başlangıcından beri, sağlam zihinlerin, Sağlam düşünürlerin yüzeysel bakışla değil, inceleyici büyük gözlemlerle araştıranların tekrar edip durduğu bir kelime. Fakat öyle bir kelime ki, her ağza alınışında art niyetli yoruma uğradı. Dışarıda yankı buldu. Zannediliyordu ki ilerleme adımı atması geçmişe bağlılıkla başlar. Geçmişi canlandırma, bugünü sarsmak, geleceği karanlık ve belirsiz bir çıkmaza atmaktır. Bu biçimde gerçekleşecek evrim olumsuzdur. İlerleme değil gerilemedir. Doğada etkisini sürdüren genel bir yasa vardır, alışkanlık. Her birey genel canlı varlıklarda evrimin bir öğesi olan ilerlemeye ulaşmak için çevresine uyum gösterecek araçlar ile savunma sebeplerini sağlamak ve hayat için mücadelede galip gelmek üzere organikliği içinde seçme yapmak zorundadır. Bunlardan yoksun olanlar gerilemeye maruz kalarak gittikçe çürür, ölür. Cinsinden, türünden bir iz bırakmaz. Toplumsal hayatta bu yasaya bağlıdır, gelişmek için zamana, çevreye uyum gösterecek milli meziyet ve özelliklere benzeme ile seçme yapmak ve bu seçme sonucu da zamanla alışkanlık haline gelmek zorundadır. Aksi takdirde kendi kapısı önünde kendi soyunun tükenişi bekler. Osmanlı tarihini bir dakika gözlerimizin önüne getirirsek pekala görürüz ki Osmanlıların çöküşü her gün gittikçe büyüyen, kuşatması kabil olmayan bir genişlikle gelişen uygarlığı kendisine temsil edememek, çevreye zamana uymayan ilkelerle hükümeti yönetmek yüzünden ileri gelmiştir. Yoksa zannedildiği gibi Avrupa'nın ayağımıza vurduğu ilerleme zincirinden, kapitülasyonlardan değil. Eğer seleflerimiz ve atalarımız, biraz tutuculuğu bırakarak, bakışlarını gerçeğin dürbünüyle geleceğe yöneltmiş olsaydılar, bugün ne onlar bulunurdu, ne de bu kokuşmuş toplum. Toplumumuz kokuşmuştur, çünkü ahlaktan, bilimden, her şeyden yoksundur. Tarafsız bakışlarla ruhumuzu, kişiliğimizi incelersek ikiyüzlülükten, kendi kendimizi aldatmak için icat edilmiş ve birer gururlanma vesilesi olmaktan başka bir şeye yaramayan sahte özelliklerden, düşünce bilgi adına kırık dökük ve yöntemsiz olarak birkaç kitaptan toplanılmış düzensiz bir kütleden, Girişim adına ötekine berikine, hükümet kapısına açılmış dilenci elinden hedef noktasına ulaşabilmek için hileden, dal kavukluktan, duyguya hitaptan, duyguyla hareketten başka ne bulabiliriz? Bizim için, amaç araçları meşru kılar, düsturu gizli bir ahlaki düstur olmuştur. Toplum hayatımızda her birey diğer bir bireyin zararına yaşıyor. Böylece toplumsal dengemiz, ilkesi, temeli çürük, sallanan bir dengeden ibaret. Bundan başka bu dengeyi büsbütün sarsan amaçsız bir yıkma arzusundan ileri gelen bir gericilik de var, bu gericilik duygusal bir kinin, bir nefretin sahikiyle ünlü gençler tarafından ortaya atıldı. Fakat baştan ayağa duygudan oluşmuş bu gençler unutuyorlardı ki, bütün sinirleri yozlaşmalarla sakatlanmıştır ve hastalık sebebiyle düşünmeye muktedir olmayan avamı ve kendileri gibi yozlaşmalara, isteriye uğramış toplumu yöneten yüksek tabakayı zehirliyorlar. Toplumsal duyarlılığımızı bir, gönüllü bozulmaya, sürüklüyorlar. En son durumlar sebebiyle meydana çıktılar bağırdılar. Türkük, Türkük. Bu kadar anlamsız bir kelime, ki zihnimi aylardan beri yordum, anlayamadım. Düşündüm acaba biz Türk değil miyiz? Türklüğün bizim kişiliğimiz dışında bir kişiliği mi var, yeni bir milliyet mi oluşturmak istiyorlar? Muamma, çözümlenmesi zor. Yoksa her zaman bu zavallı milletin sinesinde sakladığı birkaç gericinin yine geçmişe olan eğilimi mi? Evet öyle geçmişe eğilim, gericilik, hem de gerçek bir gericilik. Meşru bir hükümeti devirmek, yerine zorba bir hükümet kurmak gerçek bir gericilik değildir. Çünkü hükümet milletin gelişmesine hizmet eden bir araçtır. Bir amaç olamaz. Birçokları eski yönetim zamanında, meşrutiyeti bir amaç olarak anlamaya çalıştılar, Meşrutiyetin ilanından sonra aradıklarını bulamayınca zavallı hükümete büyük bir hücum gösterdiler. Bunlara bu yanlış telakki yanlış adımlar attırıyor, siyasi bir gericilik vücuda getiriyordu. İşte bugün de millet bir amaç, bir ülke olmak üzere gösterilmek isteniliyor. Henüz başlayacak milli açılma önüne demirden bir duvar çekiyor. İsmimizi Ahmet'ten Gökalpe Hasan'dan Karataş'a dönüştürmekle millileşeceğimizi zannedenler pek çok aldanıyor. Milliyet kendi kendine oluşu ve diğer milliyetlerle ilişki kurarak gelişir. Çünkü başka bir yerde de söylediğimiz gibi hiçbir millet yoktur ki, kendi kendine milliyet ilişkisi etkisi altında tam bir bütün olsun, böyle hiçbir millet yoktur, ki amaç ilişkisi etkisi altında bir değeri bulunsun. Eğer biz de ilerlemek istiyorsak sağlam ve esaslı bir toplumsal denge oluşturacağız. Ülkümüzü araç olmaktan başka bir işe yaramayan, millet, vatan, hükümet gibi düşünceler çevresinde değil, hayat kavgasında toplumsal kütlemize başarı sağlayacak uygarlık gibi düşünceler arasında arayacağız. Bu da Avrupalılaşmaktır ve Avrupalılaşmakla mümkün olur. Avrupa ve Avrupalılaşmak, milliyeti din ile, Muhakemeyi duygu ile bağdaştıranlar da öyle kaynama yaratır ki, tutucu ve hasta zihinlerde bunun oluşturduğu müthiş hırıltıyı işitmemek için kulaklarını tıkarlar, gerçeği görmemek için gözlerini yumarlar. Birinciler yani körü körüne tutucu olanlar cehaletlerinin kurbanı, ikinciler yani hastalarda birer zavallıdır. Avrupalılaşmak ne bir dinden ayrılmaktır, ne de bir milliyet kaybetmektir. Nasıl ki, bugünkü dilimizle, giyim kuşamımızla Türklüğümüze bir eksiklik getirmiyorsak, Avrupalılaşmakla dinimize de bir zarar gelmez. Nasıl ki, Uygur, Çağatay dilleriyle görüşmek, Buharalıların giyim kuşamına bürünmek Türklüğümüze fazla bir meziyet eklemezse, Avrupalılaşmakla da milliyetimizi kaybetmeyiz. Tersine onu daha sağlam temele bağlamış oluruz. Gelişmeye doğru ilerler, uygar dünyada bir yer ediniriz. Avrupalılaşmak tekrar ediyoruz ilk bakışta zannedildiği gibi milliyetten soyutlanmak, asıl doğasından ayrılmak değildir. Ne boyun bağı takmak, ne fırak giymek, ne beyoğlu çevresinde yaşamak, dans etmek ve ne de her gördüğü şeyi küçümseyici bir bakışla gelecek yapmak Avrupalılığa bir örnek olabilir. Bunlar bir takım tören ve erkandan ibarettir, daldır, sonuncusu da büyük bir terbiyesizliktir. Avrupalılığın, Avrupalılaşmanın asıl ruhu, hak ve ödevdir. Hakkı tanımak, ödevini gerçekleştirmektir. İşte size iki unsur, ki bütün toplumsal açılmanın temeli, esası. Hak ve ödev ancak bencillikten bağımsız bireysellikle karşılıklı toplumsal yardımlaşmaya dayanır. Bunlar da adil, sağlam bir yönetime, serbest bir muhakemeye, bilimsel bir terbiyeye bağlıdır. Eğer vatanımızı seviyorsak her şeyden önce ahlakımızı, nefsimizi ıslaha, tutuculuğumuzu gizlemeye ve yok etmeye, gerçeği büyük bir muhabbetle sevmeye acele edelim. Hasta ve duygusal düşünceleri boykot edelim. Tantanalı Terimler Sözlerimin art niyetli olarak yorumlanmayacağını bileydim, özgürlükseverlikle beraber, Vatan sevgisi, vicdan vs. gibi terimlerin de olanca tantanalılıklarıyla beraber kof, anlamsız şeyler olduğunu söylemekte tereddüt etmezdim. Evrenin her tarafında hüküm süren mücadeleleri, hayat ve varoluş kavgalarını gördükten sonra bu gibi terimlerin ciddiyetine inanmak bir tür saf dillik olmasa bile herhalde ciddiyete aykırı bir şey olur. Olanca susamışlığımızla özgürlük ve vicdanın serbestliği esaslarını ilan ettiğimiz bir sırada örneğin istibdat taraftarı olan herhangi bir kuram sahibini ret ve tahkir ederken, gerçek özgürlüğü nasıl kavradığımızı anlamak gerekir. Mutlaka bu yönü tercih etmek kesin zorunluluğunun istibdat demek olduğu biliniyorken, herkesin özgürlük sever, ya da vatansever olmasını istemek ve bu zorunluluğa boyun eğmeyenlere bin türlü zulüm ve baskıyı uygun görmek konusuna özgürlükseverlik mi yoksa zorbalık mı demek gerekeceği üzerinde durup düşünmeye muhtaç olsa gerektir. Bana istisnasız her konuda hiç olmazsa düşünsel bir özgürlük sağlamayan yani manevi çıkarımı gerektirmeyen özgürlükseverlik ne kadar anlamsız ise benim için faydalı olmayan bir vatan uğrunda edilen vatanseverlik de aynı derecede anlamsızdır büyük bir yazarın dediği gibi vatan insanın saygı ve çıkar gördüğü yerdir. Evrenin aynı başlangıç öğelerinin birbirine katışmış olan maddesi burada hangi değerdeyse Almanya İngiltere Amerika ve Hindistan'da da aynı değerdedir. İki yüzlü olmayan doğanın eli hiçbir yerde fazla ve mukaddes bir vatan mayası eklemediği gibi hiçbir yeri de ezelden hiç kimseye ayırmamıştır. Bununla beraber vatanseverlik mukaddes ve göksel bir özgürlük özelliği değil, tersine malik olduğumuz toprağın bize sağlamakta olduğu çıkarlara bağlılığımızdır. Eğer böyle olsaydı da vatanseverlik mukaddes ve metafizik, seçkin bir mizaç ve vatan da sonsuza dek bağlı kalınması gereken mukadder bir diyardan ibaret olsaydı, Eflaka, Boğdana, Bosna'ya, Tesalya'ya, Doğu Rumeli'ye ve Selanik'le beraber tüm Rumeli'ye vatan diye hala şiddetle sevgi göstermemiz gerekirdi. Bu büyük ülkelerin eski durumlarıyla bugünkü durumları, yani, vatan diye sayıldıkları zaman ile, Vatan dışı, sayılmaları arasındaki farkı düşünürsek, bu farkın yine bir çıkar farkından ibaret olduğu açıkça belli olur. Yararı bize aitken vatan diyorduk, bu yararı kaybeder etmez onları vatan sevgimizin etki alanından hızla dışarı attık. Bu, bölgenin devlete yararı, her devletin de bireylerden oluşmuş olması itibariyle, bireylere çıkarı demektir. Bununla beraber vatan da vatanseverlikte her bireyin çıkar derecesiyle ölçülebilen bir duygudan başka bir şey değildir. Bizde pek doğa dışı, pek hastalıklı bir biçimde ortaya çıkan muhalefet modası bir zamanlar gayet süren bir duruma girmişti. Gerçek meşrutiyetle yönetilen ülkelerde muhalefetin ortaya çıkışı ve partilerin çoğalması gereğinden söz edenlere karşı biricik sorum, acaba bizde gerçek meşrutiyet kurulabildi mi? Alacağım yanıt mutlaka olumsuz bir yanıttır, özellikle muhalif ağızlardan çıkan yanıtlar olumsuzluğu pekiştirip tekrarlayan birer yanıt olacak ve bizde, meşrutiyet, mi? Kesinlikle, kesinlikle diyecektir. O halde partiler hangi esasa dayanıyor? Bana karşı verilecek yanıt bir utanç kızarıklığından başka bir şey olamaz. Bu sözleri muhalif geçinen bir dostuma söylediğim zaman zayıf bir uzatılmış sesle, vicdan, fakat vicdani dedi. Tantanalı bir kelime daha, dostumun ahlaki sağlamlığından ve namusundan son derece emin olduğum için bu son itirazı samimi bir itiraz olmak üzere kabule mecburum. Çok kimseler derler ki, vicdan birdir, gerçek çoğalamaz, eğer herkes kendi vicdan derinliğinden kopan sesin uyarısına bağlılık gösterse ne çatışma kalır, ne de kötülük. İşte, arkadaşım da böyle bir kurama bağlılık gösteriyor. Ben vicdanen muhalifim demek istiyordu. Acaba vicdan, nedir? Bunu sırası gelmişken açıklıyorum. Vicdan, manevi ve ilahi bir şey değildir. Herkes kendi bilgisine, kendi maddi ve düşünsel kazanımlarına göre bir çaba, gösterir. İşte bu çaba, vicdandır. Bu noktayı uzatmayacağım. Yalnız şuurasını söyleyeceğim ki, bu gibi temellere dayanan çabalar, temelleriyle dönüşmek ve değişmek zorundadırlar. Bununla beraber herkesin vicdanı ayrı olduğu gibi değişkendir de. Gencin vicdanı başka, yaşlının vicdanı başka, zenginin vicdanı başka, yoksulun vicdanı yine başkadır. Demek oluyor ki vicdan da hata eder, vicdan da insanı aldatır. Hiç kimse yoktur ki, kendi vicdanı kararını beğenmesin ve düşüncesinden emin olmasın. Bir filozof ile ümmiyi, bir roçayet ile beraber bir dilenciyi aynı derecede güvende tutup doyuran bir vicdan nasıl güven verebilir? Eğer bu geçerli olsaydı, yani vicdan manevi bir özellik olup da her zaman insanları uyarabilseydi, artık ne bilimlere ne fünuna ne de felsefe ve ahlak kitaplarına gerek duyulurdu. İşte, vicdanın da böyle tantanalı, fakat boş bir terim olduğu anlaşıldıktan sonra vicdanen muhalefet denilen şeyin de ne dereceye kadar önemli olabileceği artık kendi kendine görünür. Boş inançlar ve günümüzde evlilik. Bu makaleyi yazarken birçok okuyucumun, tutuculuktan gelen ve her gün her tarafta tesadüf olunan bazı yanlış düşünceleri hatırlayacaklarını sanıyorum. Oysa ben bu tür dünün boş inançlarından değil, bugünün yanlış düşüncelerinden, Hatta Batı'nın tamamen kurtulamadığı uygunsuz boş inançlardan söz edeceğim. Henüz pek çok zaman olmadı. Taşra'dan yeni gelmiş bir arkadaşımla evlilikten söz ediyorduk. Zavallı arkadaşım vilayet halkına özgü mazlum bir ciddiyet edasıyla. Çok şükür, işim bulundu, artık evlenip oturmaktan, rahat etmekten başka bir düşüncem kalmadı, dedi. Ben bu söz üzerine epeyce düşündüm. İşin yolunda olması ve evlenerek rahat etmek önermelerinin gerçek anlamlarına nüfuz etmek için hayli uğraştım. Bulduğum sonuçlar pek acı, fakat gayet gerçekte arkadaşıma izah ettiğim bu sonuçları aynen buraya kaydediyorum. İç ve dış siyaseti çok çeşitli sebepler dolayısıyla açıklık kazanamayan ve her gün yeni bir yaşam biçiminin, Yeni bir yönetim biçimi karışıklığının kucağında yuvarlanan memleketlerde hiç anlamı olmayan bir bireşim aratmak gerekirse ilk önce akla bu gelecektir, işin yolunda olması. Ben, ülkemizin birkaç yüzyıldan beri geçirdiği siyasi ve idari hayatı inceledim. Hiçbir zaman anılmaya değer bir açıklık, bir sükunet, bir alçak gönüllülük ve temelleşme eseri göremedim. Böylece toplumsal ve ekonomik yaşam aramak zahmetini gereksiz ve sonuçsuz buldum. Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri göçebeliktir. Göçebe halinde şu memleketlere gelen, göçebe olarak yerleşen ilk babalarımızı, yine göçebe halinde ülkeler fetheden ikinci, üçüncü babalarımız ve onları da yavaş yavaş fethedilmiş bölgelerimizi bırakarak çekilmeye başlayan dördüncü ve diğer babalarımız izlemiştir. Bizim bugünkü hayatımız incelenecek olursa hala bu uğursuz irsiyet altında ezilmekte olduğumuz görülür. İstanbul'da yaşayan halkın yüzde doksan hatta 98'i bir haneye bile malik değildir, hane bir düştür, göçebedir. Taşra'da yaşayan memurlarla beraber ekinciler de böyledir. Yüzde sekseninin ne tarlası, ne bir kulübesi vardır. Bunlar hep Rensburg, ortakçı ve göçebedir. Sözün kısası bütün Türkler bugünkü varoluşlarında yarını kestiremeyen ve daha Türkçesiyle yarın ne olacaklarını bilmeyen insanlardır. İstanbul'un kaplama uygarlığı altında hala mükemmel bir göçebe hayatı yaşayan bu millet için biricik yasa yeni gün, yeni rızkı yasası biricik bilgi, günü birlik liderlik biricik hak, günlük kuvvet biricik meziyet, gurur fakat biricik vasıf acizdir. Böyle bir milletin genel konumu yoksulluk ve zaruret sözüyle ifade edilir ve toplumsal konumu maalesef serserilik diye nitelenir. Böyle bir millette işin yolunda gitmesinin ne demek olduğunu bir türlü anlayamam. Ülkemizde servet sahipleri yoktur ve olamaz, rezilce bir yaşamla 3-5 bin lira biriktirebilmiş olanları, bir takım meşru olmayan araçlarla 5-10 hane, apartmana malik olanları saymıyorum, genel olarak söylüyorum. Özellikle Türklerden söz ediyorum, bizim içimizde hiç kimse zengin olamaz ve olamayacaktır. Çünkü zengin olmak için gereken araçlara malik değiliz. Ülkemizde özellikle Türk unsuru arasındaki geçinme yolları incelenirse büyük ölçekte memuriyet düşkünlüğünden ve bir de ufak tefek esnaflıktan başka bir şeye rastlanamaz. Memuriyet esasen büyük bir kar sağlamadığı gibi yukarıda açıkladığım siyasi nedenlerden dolayı yıllarca devam eden memuriyetlere rastlamak da güç olur ve sonunda 10-15 ay sonra kendisinin işine son verileceğinden emin olan bir memur bulunduğu yerde hiçbir bayındır yapıt oluşturamaz, hatta o yere alışamaz, misafir gibi oturur, ruhundaki izlenimlerde buna eklenince tam bir göçebe hayatı yaşar. Esnaflıkta da aynı durum geçerlidir. Ülkede ciddi ve sürekli bir tutarlılık gösteren bir yönetim ve sınırlarda temelli devamlı bir durum belirmedikçe, hiçbir tüccar parasını diğer sermayeye dönüştüremez, tersine mallar paraya dönüştürülür, hatta ev eşyası bile, taşınamaz mallar bile bu durumdan kendini kurtaramaz. Bu yolunda gitmeyen ekonomik akış içinde yuvarlanan ülkelerde ise özel gelirler gibi genel gelirlerde düşüşe mahkumdur. Bütçe açığı kapanmak değil, tersine daha çok açılmak felaketine maruz kalır. Ülkede ekonomik bunalım başlar, her tarafta, herkeste parasızlık kendini gösterir. Her yeni borç, ulusal bağımsızlıkla beraber siyasi bağımsızlığa da yeni bir noksan getirir. Ülke yavaş yavaş, duyum bir biçimde yabancı boyunduruğu altına girer. Gerçi borçla kendini kurtaran birçok kavim vardır. Fakat borç bir felaketin, beklenmeyen bir toplumsal durumun, bir muharebenin tedavisi ise ya da uygarlığın yeniden kurulması için yapılmışsa, eğer böyle değil de uğursuz bir milli özelliğin, tedavisiz bir toplumsal hastalığın zorunlu sonucuysa heyhat. İşte böylesi ülkelerde, böylesi kavimlerde birey hiçbir zaman yarınki hayatından emin olamaz. Parasızlık her felaketi doğurabilir. Açlardan oluşmuş bir ulusta huzurun istikrarı yoktur, sükunet daima yoktur, asayiş ve güvenlik olanca güvencelere rağmen düştür. Bunların örnekleri her gün gözümüzün önünde cereyan ediyor. Meşrutiyetin ilanından beri ortaya çıkan iç karışıklıkların, particilerin vesairenin sebebi açlıktan başka nedir? Şehit Masum Mahmut Şevket Paşa'yı katleden alçak ellerin sayki olarak ben ancak boş mideleri görüyorum. İşte bu koşullarda işin yolunda gitmesi beni çok düşündürdü ve bana öyle geldi ki işim yolundadır diyen dostum ben artık felakete alıştım, nasıl olsa yaşıyorum demek istiyordu. Lakin bu hal insana zavallı bir kadınla beraber, bir şeyden habersiz ve masum birkaç çocuğu da felakete uğratmak hakkını verebilir mi? Arkadaşım bu sonucu işittikten sonra işveyle itiraz etti. O halde hiç kimse evlenemez. Cevap verdi. Ve etmemelidir. Bu koşullar altında evlilik bir felakettir ve birçok kişiyi de ayrı felakete katmaktır. Özellikle bizde diğer bir takım sebepler daha vardır ki onlar da evliliğe cehennemi bir biçim verirler. Bizde aile yoktur, aile hayatı oluşamaz. Erkeklerle kadınlar arasındaki tesettür adı altındaki ayrılık bir çin seddi dehşet ve kuvvetiyle dururken ne uygarlık, ne ilerleme, ne ahlak ne de bahtiyarlık bütün erkekler ve bütün kadınlar için birer anlamsız terimden ibaret kalacaktır. Tesettür denilen şey cidden müthiş bir ilerleme engelidir. Bunu açıklarsam hayretler içinde kalacaksınız. Başımıza gelen bütün felaketler ailesizlikten tesettürden ileri gelmiştir. Bir memlekette aile, aile hayatı, aile sevgisi olmazsa o memlekette evlilik bir cehennemdir, bahtiyarlığın öldürülüşüdür, evlilik hanesi kocanın daima kaçmak için bahane aradığı bir tuzak, kadını çürüten bir hapishane, çocukların her türlü yeteneğini mahveden bir mezbahadır. Bir erkek ne kadar erdemli olursa olsun ve erdemi nasıl anlarsa anlasın, mümkün değil, yalnız eşi olan kadından ve çocuklarından oluşmuş bir aile içinde oturamaz. Her şey çıkar üzerine kuruludur. Çocuk yetiştirmekte de bir gelecek çıkarı ve hiç olmazsa o anın bir zevki vardır oysa kadın ve erkek sayısız birçok dostla dolup boşalmayan evlerde bu çocuk zevki de yeknesak bir hale gelir, bıkkınlık verir. Yavaş yavaş kadınla beraber çocuklar da ihmal edilir. Koca için eve gelmek bir fedakarlıktır, müthiş bir ızdırap olur. Bir kere hayat, bu dağınıklık başladıktan sonra, erkek aşiretin, kadın serseri bir sokakçılığın unutucu kucağına atılırlar. Artık o aile ölmüştür. Birisi meyhane köşelerinde parasıyla beraber erkeklik kişiliğini, diğeri komşu ve mahalle dedikoduları arasında iffetiyle beraber kadınsı incelik ve güzelliğini harcar, tüketirler. Sonra bu dağınık ilkel toplumsallıktan, ahlakı düşük, kişiliği silik, ne olacağı belirli olmayan zavallı çocuklar ortaya çıkar, temeli bozuk bir toplumsal hayattan, amacı bozuk bir genel toplumsal konum ortaya çıkar. Özellikle başta anlattığım iktisadi durumlarda göz önüne alınırsa yetişecek çocukların ilk öğrenimleri ve bu öğrenimler yüzünden ortaya çıkacak ruhsal durumları ayrıca dikkate değerdir. Yoksul ve her gün başka bir yaşantı izleyen babanın çocuğu önce hayatta önemli bir temel olan düzen düşüncesinden yoksundur. Yoksulluğun insana verdiği ağız ve tereddüt özellikleriyle nitelenmiştir. Bunların her halinde zavallılık, her durumunda doğallık ve doğruluktan çok güce eğilim görülür. Şimdi bu çocukları okula gönderin. Oralarda gündüz okutacağı derslerden çok akşam ve yarın yiyeceği ekmeği düşünen ve bunun mümkün mertebe geç elden kaçması düşüncesiyle zaten bir türlü idrak edemediği gerçeklerden çok zamanın siyasi akımına boyun en bir öğretmenin öğretim programında neler öğrenecekler, nasıl bir terbiye alacaklar? Anlıyor musun azizim? Ülkemizde evlilik bir felakettir. Felaket içinde de felakettir, hatta felaket dışında da felakettir. Size tereddütsüz bütün evlenmiş kimseleri örnek olarak getirebilir mi bundan kesinlikle sakınınız. Çağın sonu ve birey felsefesinin sonucu. Bundan 6 ay kadar önce düşünür dostlarımdan Memduh Süleyman Bey bir mektubunda Max Nordau'dan esinlenmiş olan düşüncelerini şöyle dile getiriyordu. Çağın kuşaklara, kuşağın çağlara Milliyetin milliyetlere etkisi insan toplumunu bir zihin bozukluğuna itmiştir ki, insanlık omuzlarına yüklendiği uygarlığı çıkmazlarıyla, elemleriyle dolduruyor. Bakışlarımızı biraz inceleyerek dünyanın herhangi bir tarafına yönelsek büyük bir hoşnutsuzluk görürüz. Herkes yeni bir ülkünün, yeni bir amacın tasarımdaki mutluluğuyla meşgul. Fakat yine boş, yine sönük. Mutluluk yok, ümid, aşık olunanın aldatıcı hayali. Aletler ve uygarlığın gereksinimlerini azaltmaya hizmet eden günümüzün keşifleri insanlığın ruhsal ve düşünsel acılarını sakinleştirmiyor, tersine azdırıyor. Her gün madde alanında görünüşe çıkan duygusal cinnetlerin miktarı artıyor, çoğalıyor. Siyasi kavgalar, toplumsal gelişmeler, iktisadi kuruluşlar, yeni doğmuş düşünceler, vicdani inançlar insan ruhunu kavuruyor, yakıyor, gül gibi savuruyor. Zannedilir ki, ateşten bir risale bütün yeryüzünü istila etmiş, akıp gidiyor, işte, çağın sonu, terimi günümüzün çeşitli görüntülerinin, özellikle bunlardan görünüşe çıkan temel düşüncelerin ortak niteliğini oluşturur. Görece bir değerden başka içeriği bulunmayan çağa, zamana, insani ve hayvani bir biçim vermek pek gariptir. Zaman insanların doğurduğu bir düşüncedir ki, ne doğar? ne büyür ne de bir sonu vardır, daima eşit adımlarla ilerler. Fakat ruhsal durumlarını dış dünyaya kadar genişletmek insan zekasının adetidir. İşte bu adet, bu eğilim sebebiyledir ki, insanlık çok eski oluşumundan bu zamana kadar birçok boş vicdani inanç ve düşünsel kurum oluşturmuş, kendisini bilime yükselinceye kadar birçok muammalar içinde boğmuştur, İlk insanlar yalnız kendi kişiliklerini kendi varoluşlarını idrak ediyorlar ve buna dayanarak kendilerinde dış dünyayı da temsile çalışıyorlardı. Bugün vahdeti vücud üzerinde duran din bu eğilimin bir sonucu, büyü, fal, son zamanlarda şarlatanlar tarafından bilimsel bir vadide gösterilmeye çalışılan spiritizm, tanrı düşüncesi, evrenin yaratılışı hakkındaki yadsınmış ve yaralanmış varsayım, sözün kısası doğal olmayan bütün felsefenin meseleleri anlamakta aklı kısa olan geçmişin mirasıdır. Bilimle faydalı bir biçim kazanan zaman da atalarımızın bir kalıntısı, bir yadigarıdır. Ne zamana, çağa verilen bu hayvani biçim ile, insanlık daima kendi ruhunu, kendi düşünsel konumunu arz eder, gösterir. İlk önce Fransa'dan coşup gelen, çağın sonu, terimi ahmakçasına harcanmış bir kelime olsa da kendisine tanımlamak üzere ayrılan ruh hali gerçekte, toplumu yöneten grupta vardır. Toplum bugünkü kararsız yerine, müthiş çukura şimdiye kadar hiç düşmemiştir. Çağın sonu, hem bir itiraf, hem de bir şikayettir. İnsan, gelecekten ümitsiz, kötümser, bir sinir bunalımı arasında yuvarlanıyor. Fikirler, perişan, yorgun. O, dolgun ezeli doğanın ortasında, yavaş yavaş öldüğünü hisseden müzmin bir hastanın zayıf kederi, gizli bir ormanlığın sinesine sığınan bir çift genç aşığı gören zengin, zevk ve eğlenceye düşkün yaşlının, hırsıdır. İbse'nin, cadılar, piyesindeki, avanağın büyük bir tinsel acının etkisiyle güneşi güneş, diye feryadı, işte, çağdaşlarımızda ortaya çıkan, çağın sonunun gerçek anlamı, Görülüyor ki, çağın sonu, özgürlük ülküsü, ilerleme, gibi çevreye, kişiye göre kabul gören ve hiçbir zaman açık bir anlam ifade etmeyen, yarı bilinçli olan her şeyi açıklamaya yetenekli ve temel olan bir kapalılıkla kuşatılmıştır. Bunun ruhuna nüfuz edebilmek için perdeyi açıp örnekler toplayalım. İki okul arkadaşı, fakat birbirine gönül vermiş, teneffüs hanenin kuytu bir kenarında, bakışlardan uzak görüşüyorlar. Beni çok seviyor musun? Bütün varlığımla o halde niçin mutlu olamıyoruz. Çünkü aşkımız okul duvarlarının arasında sınırlanmış ve sıkışmış kalıyor. Budala mutlu olabilmek için madem ki bu duvarları aşmak gerekir ne duruyoruz? Ne yapayım? baban zengin kasasından çal Kaçalım Avrupa'ya gidelim. Bunların aşkı çağın sonuna bir örnek olduğu gibi aşağı hırsızlığı öneren aşık da çağın sonunun bir ruhu belirgin özelliği. Azizim son eserimi okudun mu? Okudum. Nasıl buldun? Çok güzel. Bütün ruhumla yazdım. Bu öykü, bir romandan çok duyguların taşkınlığıyla yazılmış bir eser. Topluma darbeler indiren, artık budalalıklara, alışkanlıklara küfürler savuran bir çef de, o evredür. Bununla bütün kinlerimi, elemlerimi insan toplumunun üzerine kustum. Çağın sonu, meşrutiyetin ilanı, evlad babasını açıkça yazıyor. Çünkü bir gün önce Mabeyne bağlı babasıyla övünen bu çocuk bir gün sonra, o onurun yok olmasıyla, babasında, bir övünç sebebi oluşturacak bir meziyet göremiyor birine bağlanmak geçerli değil. Kurtulmak gerek, paşa damadı, bakışlarını milletin yazgısına hakim olan Yıldız Sarayı'nın şaşasına dikmiş terfi yollarını bekliyor kayınpederi gafletle ağzından bir kelime kaçırıyor, damat jurnal ediyor, zamanın asaletine doğru onu ilerletecek adımı atıyor. Fakat bir gün büyük bir patırtı, büyük bir gürültü, damat her şeyden istifa ediyor, asaletten vazgeçiyor, istibdat kalesinin bir direği olan paşanın kızını boşuyor, kendisinin, demokrat, olduğunu ilana çalışıyor. Anasına babasına küsmüş ve bir öç düşüncesiyle Avrupa'ya kaçmış kimseler, meşrutiyetin ilanıyla İstanbul'a doluyorlar. Vapurdan çıkar çıkmaz bunlardan biri Galata rıhtımında, vatan, Vatan, feryadıyla ve söz sanatının incelikleriyle bir söylev çekiyor. Avrupa'daki siyasi mücadelelerinden uzun uzadıya söz ediyor. Bakan bir memuru partilerin ihtirasına yenilmiş olarak ahlaksızlıkla suçlayıp işine son veriyor. Memur günlük gazetelerden birisine bağlanarak bakanın aleyhine makaleler yazıyor, mevkisini sarsıyor. Bakan pürtelaş, yaptığına pişman. Memuru çağırıyor, kendisinden ne istediğini soruyor. Mevki mi, namusumu geri almak, yanıtını alıyor. Mevkisini koruyabilmek için memurun susması gerek. Bakan kendi gururunu ayaklar altına alıyor, geri veriyor, memurla sözleşmeye girişiyor. Memur susacak, bakan da önceki mevkisinden daha büyük bir mevkiye kendisini atayacak. Memur namusunu satıyor. Evlad, damat, sahte vatansever, bakan, bakanla sözleşen memur çağın sonunun birer olgun örneği. Bu örnek daha pek çok gösterilebilir, vicdani kanıyla değil bir çıkar düşüncesiyle siyasi partilere katılanlar, önemli bir yer yakalamak için muhalefette bulunanlar, siyasi parti üyelerinin gizli emelleri, herhangi bir partiyi oluşturan bireylerin mevkiyi elde etmek konusundaki çaba ve gayreti, hükümet üyelerinin düşünceden çok avamın duygusuna dayanarak etkinlikte bulunması, bütün yaşamsal eylemlerini cizvitlerin, amaç aracı meşru kılar, Kuralına uygulamak için harcayan kimseler çağın sonunun tam birer örneğidir. İlk bakışta bunlar arasındaki ilişkiler ve benzerlikler anlaşılamaz, lakin biraz düşünülecek olursa bunlarda ortak bir amacın varlığı görülür ki, o da. Kuramlar Vadisi'nde şimdi varlığını sürdüren, ağızdan ağıza geçen yöntem ve ilkelerden pratik alanında kendini kurtarmak çaresidir. Zannedilmemelidir ki, çağın sonu, ve ona örnek olanlar çoğunluğu oluştururlar. Tersine bunlar azınlıktır. Fakat öyle bir azınlık ki, insani toplumun görünen her aşamasında baş gösterir. En çok, çağın sonu, terimini onaylayanlar, zenginler ve seçkinler tabakasının bireyleriyle tutuculardır. Bunlar korkakları, zayıfları, kendi muhakemeleriyle harekete, eyleme, düşünmeye muktedir olmayanları, bu dalaları yönetirler, bunlar üzerinde büyük bir etki yaparlar, işte yine bunlardır ki, şimdi insanlığı hasta duygularla zehirlerler, her tarafa elem ve kötümserlik saçarlar. Toplumun bu yöneticiler sınıfı her konuda bir gariplik gösterir, zevkleri, giyim tarzları, ikametgahları, sanat yapıtları karşısındaki duygulan hep başkadır. Bakışlar ilk defa, bunların genel heyetini kuşatamaz, düşünce bir şey anlayamaz. Dona kalmış bir biçimde karşılarında kalır. Bunların hepsi gerçek doğalarını gizlemek, olmadıkları bir şeyi göstermek ister. Her ne biçimde olursa olsun sinir duyarlılığını tahrik etmek ve bu tahrik aracılığıyla kamuoyunun dikkatini üzerlerine yöneltmek bunların etken amacıdır, sabit fikirleridir. Mütalaa ettikleri sanat yapıtları üzeri çeşitli güzel kokularla örtülmüş bir gübreliktir. Edebi kitaplar her şeyden çok, bunlar için, kapalı olmalı, sürükleyici bir duygu uyandırmalı, sinirler ve zihin üzerinde bir an heyecan ortaya çıkarmalı. İşte, çağın edebi sanatı bu yöneticiler sınıfının gereksinimine hızla yönelen toplumsal felaketlerden birisidir. Dostumun pek güzel açıkladığı bu mesele ve göstermiş olduğu yaşam aşamalarının ciddiyet ve gerçekliğine aynen kani olmakla beraber, bu durumları yaratan sebepleri çağın sonu başlığı altına almayı pek de uygun saymayacağım. Gerek siyasi bilgiler ve toplum bilimi vadisindeki görüntülere ciddi ve inceleyici bir göz atacak olursak, öncelikle iki belirgin uç. Göreceğiz ki, topluluk hayatının bütün aşamaları bu iki uç arasında var olup gerçekliğini sürdürür. Bu uçlardan birinde birey, diğerinde toplum bulunur. Bunlar bir diğerinin zıddıdır. Bireyden uzaklaştıkça topluma, toplumdan uzaklaştıkça bireye yaklaşmış oluruz, yani bireye seçkin bir özellik vermeye çalıştıkça toplum ve onun ayırıcı özelliği zayıflar, gücü azalır. Tersine topluma bir güç ve azamet vermek istedikçe birey düşer, söner, silinir. Birey felsefesinin aşırı taraftarlarınca toplum hayatı doğal olmayan, gereksiz ve zararlı olduğu gibi, Toplumcu felsefenin yine aşırı taraftarlarınca da birey, kendi başına bir hiçten başka bir şey değildir. İşte bu iki zıt nokta arasında sallanan yaşamın aşamaları kendine özgü dengeyi sağlamayınca ortaya çıkan durumlar dostumun betimlediği gibi bir takım çılgınlıklardan, ahlaksızlıklardan, cinnetlerden ibaret oluyor. Ben bunlara, çağın sonu, değil, sağlam bir felsefi zemine dayanamayan toplumsallığın dengesizlikten doğan sarsıntıları diyorum. Burada son olmak üzere bir şeyden daha söz etmek isterim. Bazı kimseler ve çoğunlukla büyük yazarlar sosyalizm ile anarşizmi birbirine pek yakın sayarlar. Hatta sosyalizm biraz şiddetlice olursa örneğin komünizm düşünceleriyle karışırsa hemen anarşist diye dönüşür düşüncesini beslerler. Bu kadar yüzeysel mütalalara başka hiçbir meselede tesadüf etmedim. Bence sosyalizm, birey ve bireyin meziyetleri aleyhine toplum hayatını güçlü kılmaya çalışan bir toplumsal öğretidir. Devletler kendi kuruluşlarını akla uygun kuramlara dayandırmak gereğini hissettikleri gün mutlaka sosyalizmin ek yardımına sığınacaklardır. Yani kanımca dünyada akla uygun bir hükümet kurmak gerekirse ve herhangi bir sebepten dolayı bunu onaylarsak şuna da kani olmalıyız ki o kesinlikle sosyalist hükümet olacaktır. İnsanları kardeş etmek ve onlar arasında eşitlik sağlamak ilkesini en geniş yetkiyle bağırabilecek ağızlar ancak sosyalistlere has ağızlardır. Anarşizme gelince, bu büsbütün ayrı bir içeriğe sahiptir anarşizm demek, ancak bireyi yaşatmak ve bireye, bireyin özgün meziyetlerine karşı olan bütün güçleri mahvetmek demektir. Görülüyor ki, sosyalizm ve anarşizm akımları birbirinin kardeşi değil, belki düşmanıdır. Bunları bir değil, ayrı anlamalı, birbirinin zıddı bellemelidir. Burada önemli ve müthiş mesele kendini gösteriyor. Acaba nereye doğru gidiyoruz, hayat yolumuz üzerinde sosyalizm mi, yoksa anarşizm mi var? Bu meseleyi şimdiye kadar pek çok bilgin incelemiş ve her biri kendine göre çeşitli ve birçok mütalaa ve sonuçlar çıkarmaya çalışmıştır. Bu mütalaları ayrı ayrı incelemek yararsız değildir. Şu kadar ki, sonuç itibarıyla ben, hiçbirisiyle aynı düşüncede değilim. 20-25 yıl zarfında dünyayı tanınmayacak derecede değiştiren bilimler ve fünun her türlü hayatlarla beraber toplumsal biçimi ve ahlak diye öğrendiğimiz şeyleri de değiştirmek yetisindedir. Bu değişmenin başlangıcı gelip çatmıştır. Fakat insanlar ve insanlık, alışkanlığın etkisi altında eski doğalarını kolay kolay bırakamıyor. Şimdiki insanlık, fenli gerekler ve günümüzdeki toplumsal değişimler ile eski alışkanlıkların mücadelesinden doğan sancıyı çekiyor. Ne çare eski ile yeninin arasında doğmuşuz, eskiyi bırakamamakla beraber yeninin yararını duyumsuyoruz. Aklımızla eskiyi savunurken vücudumuzla yeniye bağlanıyoruz ve sonunda muhakemelerimiz eylemlerimizi eleştiriyor. Böylece artık çırpınıyoruz, çağın sonu diye feryat ediyoruz. Oysa meydanda çağın sonu yok. Belki çağın başlangıcı var. Ben bu yeni çağın içinde anarşizmi görüyorum. Kanımca kölelikten, ücretli köleliğe ve ücretli kölelikten sosyalistliğe geçen insanlık en sonunda anarşizme ulaşacak ve orada bireyselliğin bütün bağımsızlığını, bütün azametini duyumsayacaktır. Fakat bu anarşizm, şimdilik başlangıç durumunda bulunan yöntemsiz ve düzensiz bir anarşizm değil, Doğaya ve doğalla uygun bilimsel ve gerçek bir anarşizm olacaktır. Şimdiki anarşistlik kendi yerini açmak için engelleri yıkmakla meşguldür. Geleceğin anarşistliği kendi gerçek yerini bulunca artık yıkmakla değil, tersine yapmakla uğraşacaktır.